Düşün ve zengin ol. Düşüncenin gücü. Gerçek anlamda düşünceler maddedir, öyle ki kendilerini zenginliğe ya da diğer somut nesnelere dönüştürmek için amaç, kararlılık ve ateşli bir arzu ile birleştiğinde düşünceler sanıldığından daha kuvvetli maddeler haline gelir. Uzun yıllar önce Edwin Benes insanların gerçekten düşünerek zengin olabileceklerinin ne kadar doğru olduğunu keşfetmişti keşfi bir kere de gerçekleşmemişti. Büyük Edison'un iş ortağı olmak için yanı tutuşan bir arzuyla başlayıp yavaş yavaş artarak gelmişti bu keşif. Barnes'in arzusunun en önemli özelliklerinden biri kesin olmasıydı. Edison'la çalışmak istiyordu. Edison için değil. Bu arzusunu nasıl gerçeğe dönüştürdüğü ile ilgili hikayeyi dikkatlice inceleyin. O zaman insanları zenginliğe götüren prensipleri daha iyi anlayacaksınız. Bu arzu veya düşünce zihinde ilk kez belirdiğinde bu konuya bir şey yapabilecek durumda değildi. Yolunda iki büyük zorluk vardı. Edison'u tanımıyordu ve New Jersey'e gitmek için tren biletini ödeyebilecek parası yoktu. Bu zorluklar birçok kişiyi bu arzu ve kararından caydırmaya yeterdi. Ama onunki sıradan bir arzu değildi. Edison'un laboratuvarına gidip Mucit'le birlikte çalışmak istediğini bildirdi. Barnes'a yaptığı ilk görüşmeden yıllar sonra Edison şunları söyledi. Karşımda sıradan bir serseri gibi dikiliyordu. Ama yüzündeki ifade peşinden gittiği şeyin elde etme kararlılığı olduğunu açıklıyordu. Bu adamla geçirdiğim yılların verdiğini deneyimden sonra öğrendim ki bir insan bir şeyi bütün geleceği tek bir tekelden dönüşeceğine bağlamaya hazır olacak kadar istiyorsa onu elde edeceği kesindir. İstediği fırsatı verdim ona. Çünkü başarana kadar direnmeyi kafasına koymuş olduğunu gördüm. Sonraki olaylar bunun bir hata olmadığını gösterdi. Edison'un ofisinde çalışmasını sağlayan şey genç adamın görünüşü olamazdı. Çünkü görünüşü kesinlikle onun aleyhindeydi. Önemli olan ne düşündüğüydü. Barnes ilk görüşmede Edison'un ortaklığını kazanmadı. Önemsiz bir maaşla Edison'un ofisinde çalışma şansı elde etti. Aylar geçti, Barnes'ın kesin ama amaç olarak aklına koyduğu hedefi kendisine yaklaştıracak hiçbir şey olmadı. Ama Barnes'ın zihninde önemli bir şey oluyordu. Edison'un iş ortağı olma arzusu sürekli olarak yoğunlaşıyordu. Psikologlar Doğru bir şekilde derler ki, bir insan bir şey için gerçekten hazırsa bu görünüşüne de yansır. Barnes, Edison'la iş ortaklığına hazırdı. Üstelik aradığı şeyi elde edene kadar hazır olarak beklemeye kararlıydı. Kendi kendine, bunun yararı ne? Galiba kararımı değiştirip satış elemanı olsam daha iyi olacak demedi. Bunun yerine, buraya Edison'la birlikte çalışmaya geldim. Ve hayatımın sonuna kadar da sürse bunu elde edeceğim dedi kararlıydı eğer kesin bir amaç edinseler ve kendilerini tüketen bir saplantı haline gelene kadar bu amaca sahip çıksalar insanların ne kadar farklı hikayeleri olurdu Belki genç Barnes o sırada bilmiyordu ama dinmeyen kararlılığı tek bir arzusunun arkasında durma kararlılığı bütün engelleri yıkmasını sağlayacak ve istediği fırsatı kendine getirecekti fırsat geldiğinde Barnes'ın beklediğinden farklı bir şekilde ve farklı bir yönden geldi. Bu fırsatın hilelerinden biridir. Arka kapıdan içeri süzülmek ve tarihsiz ya da geçici yenilgi kılığına bürünmek gibi sinsi alışkanlıkları vardır fırsatın. Belki de bu yüzden birçokları fırsatı tanımada başarısız olurlar. Edison o sırada Edison dikta makinesi olarak bilinen yeni bir büro aleti tamamlamıştı. Satış elemanları bu makine konusunda fazla coşkulu davranmıyorlardı. Büyük çaba harcanmadan satılamayacağını düşünmekteydiler. Barnes, Edison dikte makinesini satabileceğini biliyordu. Bunu Edison'a teklif etti ve hemen şansı yakaladı. Makineyi sattı. Aslında makineyi o kadar başarılı bir şekilde sattı ki Edison onu o makineyi bütün ülke genelinde pazarlayıp satma etkisini verdi. Bu iş bağlantısıyla Barnes zengin oldu. Ama çok daha büyük bir şey yaptı. İnsanın gerçekten düşünerek zenginleşebileceğini kanıtladı. Barnes'ın başlangıçtaki arzusunun nakit değeri ne kadardı? Bunu bilemem. Belki ona 2 ya da 3 milyon dolar kazandırdı. Ama miktar ne olursa olsun edindiği muhteşem bilgi ve deneyimle karşılaştırıldığında önemsiz hale geliyordu. Bu bilgi, soyut düşüncenin bilinen prensiplerinin kullanımıyla somut ödüllere dönüştürülebileceğiydi. Barnes, Muhteşem Edison'la ortak olmayı kelimenin tam anlamıyla düşünerek başarmıştı. Kendisini bir servetin sahibi olarak düşünmüştü. Başlarken ne istediğini bilme kapasitesi ve gerçekleştirene kadar bu arzuyla direnmek kararlılığının dışında hiçbir şey yoktu elinde. Altından bir metre ötede Yenilginin en yaygın nedenlerinden biri, geçici yenilgi nedeniyle umutsuzluğa düşüp vazgeçme alışkanlığıdır. Herkes ara sıra bu hataya düşer. Darby'nin amcasını altına hücum günlerinde altın tutkusuna yakalanmış ve altın bulup zengin olmak için batıya gitmişti. İnsanların zihinlerinde yeryüzünden kazılanlardan daha fazla altın bulunduğunu duymamıştı hiç. Haftalar boyunca zor şartlarda çalıştıktan sonra parlayan bir maden cevheriyle ödüllendirilmişti. Cevheri yüzeye çıkaracak bir makineye ihtiyacı vardı. Sessizce madeni kapatıp Williamsburg'daki evine geri döndü. Akrabalarına ve komşularına bulunduğu Maden feyizinden söz etti. Hepsi bir araya gelip makine için gerekli olan parayı topladılar ve makineyi oraya gönderdiler. Amca ve Darby madene geri döndü. Madenden çıkarılan ilk vagon maden tasfiyehanesine gönderildi. Sonuç Colorado'daki en zengin maden yatağından birine sahip olduklarını gösteriyordu. Çıkarılan birkaç vagon borçları kapatacaktı. Sonra büyük karlar gelecekti. Kazılar başladı. Darby ve amcasının umutları arttı. Sonra bir şey oldu. Altın damarı ortadan kaybolmuştu. Gökkuşağının sonuna gelmişlerdi ve altın küpü orada değildi. Kazmaya devam ettiler. Ümitsizce damarı yeniden bulmaya çalıştılar ama hepsi boştu. Sonunda vazgeçmeye karar verdiler. Makineyi birkaç yüz dolara hurdacıya sattılar. Trene binip eve geri döndüler. Hurdacı madene bakmak üzere bir maden mühendisi çağırdı ve biraz hesap yaptı. Mühendis projenin başarısız olduğunu çünkü maden sahiplerinin yanlış damarlığı tanımladıklarını söyledi. Hesaplamaları damarın, derbilerin kazmayı durduğu yerin bir metre ötesinden olduğunu gösteriyordu. Tam olarak da orada bulundu. Hurdacı, madendeki cevherlerden milyonlarca dolar kazandı. Çünkü vazgeçmeden önce bir uzmanın yardımını almayı düşünebilmişti. Uzun süre sonra, darbi arzusunun altına çevrilebileceğini keşfedince kaybını birkaç kez telafi etti. Keşfi hayat sigortası satmaya başladığında gerçekleşti. Altından bir metre ötede durduğu için büyük bir servet kaybettiğini hatırlayarak seçtiği işinde bir deneyiminden yararlandı. Altından bir metre ötede durdum ama insanlardan hayat sigortası almalarını istediğimde hayır derlerse durmayacağım. Darby yılda 1 milyon doların üzerinde hayat sigortası satan bir küçük grubun içine girdi. Kararlılığını altın arama işindeki vazgeçişinden aldığı derse borçluydu. Başarı, bir insanın hayatına girmeden önce insanın geçici yenilgiler ve belki de başarısızlıklarla karşılaşacağı kesindir. Başarısızlık, bir insanı ele geçirdiğinde en kolay ve en mantıklı yol vazgeçmek gibi görünür. Çoğu insanın yaptığı da budur. Bu ülkedeki sayısı 500'den fazla olan en başarılı insan, yazara en büyük başarının yenilgiyle karşılaştıkları noktadan bir adım ötede olduklarını çıkardığını söylemiştir. Başarısızlık, Keskin bir alaycılık ve kurnazlık gösteren bir hiledir. Başarı neredeyse elle tutabilecekken insana çelme takmaktan büyük zevk alır. Düşün ve Zengin Ol 2. Bölüm Kararlılık konusunda 50 kuruşluk bir ders. Darby, Hayat Üniversitesi'nden mezun olduktan ve altın arama işindeki deneyiminden yararlanmaya karar verdikten kısa bir süre sonra... Hayfın her zaman hayır anlamına gelmesi gerektiğini gösteren bir yerde bulunma şansına sahip oldu. Bir öğleden sonra eski bir değirmende buğday öğüten amcasına yardım ediyordu. Amcası ürünü paylaşan çok sayıda zenci çiftçinin yaşadığı geniş bir çiftlik çalıştırıyordu. Kapı sessizce açılmış ve küçük bir zenci kızı içeri girmişti. Kiracılardan birinin kızı olan çocuk kapının yanındaki yerini almıştı. Amca başını kaldırıp çocuğu görünce, ne istiyorsun diye bağırdı. Çocuk uysal bir şekilde cevap verdi. Annem ona 50 sent göndermenizi söyledi. Bunu yapmayacağım diye karşılık verdi amca. Şimdi evine koş bakalım. Evet efendim dedi. Ama yine de kımıldamadı çocuk. Amca işine devam etti. O kadar meşguldü ki gidip gitmediğini görmek için çocuğa dikkat bile etmedi. Bir ara başını kaldırıp hala orada olduğunu görünce bağırdı. Sana evine gitmeni söyledim. Şimdi git, yoksa seni bir güzel pataklarım. Evet efendim dedi ama yine de kımıldamadı. Amca devirmene devirmek üzere olduğu buğday çuvalını yere indirdi, eline bir sopa alıp yüzünde belanın yetirdiğini gösteren kötü bir ifadeyle çocuğa doğru yürümeye başladı. Dar bir soluğunu tutmuştu. Bir saldırıya tanık olacağından emindi. Amcasını ve öfkesini çok iyi tanırdı. Amca çocuğun durduğu noktaya varınca kız hemen bir alım geri attı. Başını kaldırıp amcanın gözlerinin içine baktı ve avızı çıktığı kadar bağırdı. Annemin 50 sente ihtiyacı var. Amca durdu, kıza bir an baktı, sonra elindeki sopayı yere bıraktı, eline cebine atıp 50 cent çıkararak kıza verdi. Çocuk parayı alıp yavaşça kapıdan çıkarken gözlerini az önce yenilgiye uğrattığı adamdan ayıramıyordu. Kız gittikten sonra Amca bir kutunun üzerine oturup 10 dakikadan uzun bir süre camdan dışarıya baktı. Büyük bir hayretle az önce aldığı dersi düşünüyordu. Darby de düşündü. İlk kez küçük, zenci bir çocuğun beyaz yetişkin bir ilk kişiye hükmettiğini görmüştü. Bunu nasıl yapmıştı? Amcasının öfkesini yatıştırıp bir kuzu gibi uysu olmasını sağlayan şey neydi? Duruma hakim olmasını sağlayacak ne tür yabancı bir güç kullanmıştı küçük kız? Bu ve benzeri sorular darbin'in zihnine hücum ediyordu. Ama aradan yıllar geçip bana bu hikayeyi anlatana dek bu soruların cevabını bulamamıştı. Garip bir şekilde bu olağan dışı deneyimin hikayesi eski değirmende tam amcanın dersini aldığı noktada anlatılmıştı yazara. Biz o küflü eski değirmende dikilirken dar bir dışı zaferin hikayesini tekrarladıktan sonra şu soruyla bitirdi sözlerini. Bundan ne çıkarıyorsunuz? O çocukta amcamı bu denli yenilgiye uğratan nasıl bir sıra dışı güç bulunuyordu? Bu sorunun cevabı, bu kitapta anlatılan prensiplere bulunacaktır. Cevap tam ve eksiksizdir. Küçük kızın kazayla kullandığı gücü, herkesin anlayıp kullanmasını sağlamaya yeterli, ayrıntı ve talimatlar da içermektedir. Zihninizi tetikte tutun. Küçük çocuğun, imdadına nasıl bir sırada şu gücün koştuğunu göreceksiniz. Bu gücü, sonraki bölümde bulacaksınız. Kitapta bir yerde algılarınızı hızlandıracak, bir fikir bulacak ve bu karşı konulmaz gücü kendi yararınıza kullanmak amacıyla elinizin altında tutacaksınız. Ama gücün farkına ilk bölümde ya da daha sonraki bölümlerde varabilirsiniz. Tek bir fikir haline gelebilir ya da bir plan veya bir amaç şekline girebilir. Yine geçmiş başarısızlık ya da yenilgi deneyimlerinize geri dönmenize ve yenilgiyle kaybettiğiniz her şeyi yeniden kazanabilmenizi sağlayacak dersleri yüzeye çıkarmanıza neden olabilir. Ben küçük, zenci çocuğun bilmeden kullandığı gücü de tarif etmekten sonra hemen kendi 30 yıllık satış elemanı deneyimlerini hatırladı ve bu alandaki başarısının tamamen küçük çocuktan öğrendiği derste bağlı olduğunu dürüstçe kabul etti. Darby şunları söyledi. Potansiyel müşteri bir şey almadan beni göndermek istediğinde eski değirmende kocaman gözleriyle meydan okuyan o küçük çocuğu görüyorum. Ve kendi kendime şöyle diyorum. Bu satışı yapmalıyım. Yaptığım bütün satışların büyük bir bölümü insanlar hayır dedikten sonradır. Altından yalnızca bir metre ötede durma hatalarını da o çok iyi anımsıyor. Ama diyor. Bu deneyim kılık değiştirmiş bir lütuftu. Bana ne kadar zor olursa olsun devam etmeyi öğretti. Herhangi bir şeyde başarılı olmadan önce öğrenmem gereken bir dersti bu. Darwin'in deneyimleri sıradan ve yeterince basitti. Bununla birlikte hayattaki hedefiyle ilgili cevapları barındırıyordu içinde. Bu yüzden ona göre hayatın kendisi kadar önemliydiler. Bu çarpıcı iki deneyimden kazanç sağlamıştı. Çünkü onları incelemiş ve öğrettikleri dersi almıştı. Peki ya kendini başarıya götürebilecek bilgiyi araştırmak için başarısızlığı inceleyecek ne zamanı ne de isteği olan insanlar yeniliği fırsata giden mihenk taşlarına dönüştürme sanatını nerede ve nasıl öğrenecekler? Bu soruya cevap olarak bu kitap yazıldı. Cevap 13 prensibin açıklamasını gerektirmektedir. Yalnızca şunu unutmayın ki okumaya devam ettikçe hayatın garipliği üzerinde düşünmenize neden olan sorular için aradığınız cevap sizin zihninizde bulunabilir. Oldukça bir fikir plan ya da amaç yoluyla aklınıza gelebilir. İnsanın başarıyı yakalaması için gereken tek şey sağlam bir fikirdir. Bu kitapta anlatılan ilkeler, yararlı düşünceleri yaratmanın yolunu ve araçlarını içermektedir. Bu ilkeleri tanımlamaya geçmeden önce şu önemli tavsiyeyi almaya hakkınız olduğunu inanıyoruz. Zenginlik geldiğinde o kadar çabuk ve o kadar bolluk içinde gelir ki, insan onca kıtlık yılları boyunca nerede saklandığını merak eder. Bu çok şaşırtıcı bir ifadedir. Zenginliğin sadece uzun süre boyunca çok çalışanlara geldiği şeklindeki popüler inancı göz önünde aldığımızda daha çok şaşırtıcı olmaktadır. Düşünüp zenginleşmeye başladığınızda zenginliğin zihinsel durumla, amacın keskinliğiyle ve çok az zorlu çalışmayla başladığını göreceksiniz. Siz de herkes gibi zenginliği çekecek zihin yapısını nasıl edineceğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Ben 25 yıl boyunca bunu araştırdım. Çünkü ben de zenginlerin nasıl zengin olduklarını bilmek istiyordum. Bu felsefenin prensiplerini iyice öğrenip bu ilkeleri uygulamak için gerekli talimatları izlemeye başlar başlamaz, mali durumunuzun iyileşmeye başladığını ve dokunduğunuz her şeyin sizin yararınıza bir varlık haline dönüştüğünü çok yakından gözlemleyeceksiniz. İmkansız mı? Kesinlikle hayır. İnsanın en büyük zayıflıklarından biri ortalama bir insanın imkansız sözcüğüyle tanışıklığıdır. İşe yaramayacak her türlü kuralı bilir bu insan. Yapılamayacak her şeyi bilir. Bu kitap, diğerlerini başarılı kılan kuralları arayanlar ve her şeyini bu kurallar üzerine oynamaya hazır olanlar için yazıldı. Başarı, başarı birinci olanlara gelir. Başarısızlık, kendilerine kayıtsız bir şekilde başarısızlık bilinci geliştirme izni verenlere gelir. Bu kitabın amacı, zihin yapılarını başarısızlık bilincinden başarı bilincine dönüştürme sanatını öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaktır. Çok fazla insanda bulunan başka bir zayıflık, her şeyi ve herkese kendi izlenim ve inançlarına göre değerlendirme alışkanlığıdır. Bu kitabı okuyan bazı insanlar, düşünerek zenginleşemeyeceklerine inanırlar. Çünkü düşünce alışkanlıkları yoksulluk, ihtiyaç, acı çekme ve başarısızlık ve yenilgi üzerine odaklanmıştır. Milyonlarca insan, Henry Ford'un sahip olduklarına bakarak ona tarihine, şansına, dehasına veya Ford'un servetini elde etmesine neyin sağladığına inanıyorlarsa ona imrenirler. Muhtemelen... Her yüz bir insandan sadece bir tanesi Ford'un başarısının altındaki sırrın ne olduğunu biliyordur. Ve bilenler de bu denli basit olduğu için onun hakkında konuşmayacak kadar alçak gönüllü ya da isteksizdir. Tek bir işlem sırrın ne olduğunu kusursuzca ortaya çık koyacaktır. Henry Ford, ünlü V8 motorunu üretmeye karar verdiğinde 8 silindirli motoru bir bilyonun içinde olacak şekilde üretmeyi tercih etti. Ve mühendislerine bu motor için bir tasarım hazırlamaların talimatını verdi. Tasarım kağıt üzerinde hazırlandı ama mühendislerin hepsi 8 silindiri tek bir bloğa yerleştirmenin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Ford yine de üretin dedi. Ama diye cevap verdiler. Bu imkansız. Devam edin dedi Ford. Ve ne kadar sürerse sürsün başarana kadar bu işin başında kayım. Mühendisler işe girişti. Ford ekibinde kalacaklarsa yapabilecekleri başka bir şey yoktu. 6 ay geçti. Hiçbir şey olmadı. Bir altı ay daha geçti ve yine hiçbir şey olmadı. Mühendisler emirlere uymak için akla gelebilecek her türlü planı deniyorlardı. Ama bu iş sadece imkansızdı. Yılın sonunda Ford mühendislerini kontrol etti ve yine bu emri uygulamanın hiçbir yolu olmadığını söylediler. Devam edin dedi Ford. İstiyorum ve elde edeceğim. Devam ettiler ve derken sanki sihirli bir değnekle dokunulmuş gibi sır keşfedildi. Ford'un kararlılığı bir kez daha kazanmıştı. Uzun sürmüş olabilir ama yaklaşım ve alınan sonuç doğruydu. Siz, düşünüp zengin olmak isteyenler, eğer başarabilirseniz bu hikayeden Ford'un milyonlarının sırrını çıkarın. Çok uzağa bakmanız gerekmeyecek. Henry Ford başarılı bir insandı. Çünkü başarı prensiplerini anlamış ve uygulamıştı. Bunlardan biri arzu, yani ne istediğini bilmektir. Okurken bu Ford hikayesini hatırlayın ve bu harikulade başarının sırrının tarif edildiği satırları dikkatle okuyun. Eğer bunu yapabilirseniz, eğer Henry Ford'u zengin eden o prensipleri kavrayabilirseniz, girdiğiniz hemen hemen her işte onun başarısını tekrarlayabilirsiniz. Düşün ve Zengin Ol 3. Bölüm Kaderinizin Efendisi, Ruhunuzun Kaptanı Sizsiniz İngiliz şair Henley, kehanet gibi görünen ben kaderimin efendisiyim, ruhumun kaptanıyım dizelerini yazdığında bize, düşüncelerimizi kontrol etme gücüne sahip olduğumuz için kaderimizin efendisi, Ruhumuzun kaptanı olduğumuzu açıklamış olmalı. Bizi hareket ettiğimiz ve var olduğumuz bu küçük gezegenin içinde yüzdüğü semanın yanılmaz bir hızla titreşen bir tür enerji olduğundan zihnimizde bulunan düşüncelerin doğasına kendisini uyduran ve düşüncelerimizi onların fiziksel eşdeğerine dönüştürmek için bizi doğal yollarla etkileyen bir tür evrensel güçle dolu olduğundan haberdar etmek istemiş olmalı. Eğer şair bize... Bu muhteşem gerçeği söylemiş olsaydı neden kaderimizin efendisi, ruhumuzun kaptanı olduğumuzu biliyor olurduk. Şair bize üstüne basa basa bu evrensel gücün yıkıcı ve yapıcı düşünceler arasında ayrım yapmak için hiçbir girişimde bulunmadığını, bizi en az zenginlik üzerine düşüncelerimiz için harekete geçmeye sürüklediğini, hızla fakirlik üzerine düşüncelerimizi fiziksel realiteye dönüştürmeye sürüklediğimizi söylemiş olmalı. Beyinlerimizin aklımızda tuttuğumuz baskın düşüncelerle mıknatıslandığını, bu mıknatısların baskın düşüncelerimizin doğasıyla uyum sağlayan güçleri, insanları ve yaşam koşullarını bize doğru çektiğini açıklıyor olmalı. Büyük miktarda zenginliğimizi oluşturmadan önce aklımızı yoğun zenginlik arzusuyla mıknatısladığımız gerektiğini, para kazanma arzusunu bizim onu elde etmek için kesin bir plan hazırlamaya zorlayana dek para bilinci taşımamız gerektiğini söylüyor olmalı. Ne var ki bir filozof değil de bir şair olması nedeniyle Halley'i muhteşem bir gerçeği şiir tarzında yazmakla yetinmiş. Dizelerin felsefi anlamını yorumlamayı takipçilerine bırakmıştır. Bu kitapta anlatılan prensiplerin ekonomik kaderimiz üzerinde hakimiyet kurmanın sırrını içerdiği artık kesin olarak ortaya çıktığına göre gerçek kendini adım adım açıklaya kavuşturacaktır. Artık bu ilkelerin birincisini incelemeye hazırız. Açık fikirli olmaya devam edin ve okudukça bu prensiplerin tek bir insanın icadı olmadığını hatırlayın. Söz konusu ilkeler birçok insan için işe yaramıştır. Siz de bunları kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Bunu yapmanız zor değil, kolay olduğunu göreceksiniz. Yıllar önce Kuzey Virgin Salem'deki Salem Üniversitesi'nde bir diploma töreninde konuşma yapmıştım. Kitabımın bir sonraki bölümde göreceğiniz prensiplerin o derece güçlü bir şekilde söz etmiştim ki mezun olan sınıftaki öğrencilerden biri bunu benimseyip felsefesinin bir parçası haline getirmişti. Genç adam daha sonra milletvekili oldu ve Franklin Roosevelt'in yönetiminde önemli bir eleman haline geldi. Daha sonra bu prensiple ilgili fikirlerini açık bir şekilde belirten bir mektup yazdı bana. Bir sonraki bölüme giriş olarak yayınlamayı seçtik. Bu mektup gelecek olan ödüller konusunda size fikir verecektir. Sevgili Napolyon, Mecliste milletvekili olarak verdiğim hizmet, kadın ve erkeklerin sorunlarını tanımamı sağladı. Bu mektubu binlerce değerli insana yardımcı olabilecek öneri sunmak için yazıyorum. 1922'de Salem Üniversitesi'nde bir diploma töreni konuşması yapmıştınız. Ben de mezun olan sınıfta bulunuyordum. O söylevde, şu anda sahip olduğum ülkemin insanlarına hizmet etme fırsatına borçlu olduğum ve gelecekteki türlü başarılarına büyük ölçüde borçlu olacağım fikri zihnime işlemiştiniz. Henry Ford'un çok az eğitimle, Tek bir dolan ve nüfuzlu arkadaşınız olmaksızın yükseklere ulaşma yöntemini muhteşem bir şekilde tasvir edişinizi bugünmüş gibi hatırlıyorum. Siz konuşmanızı bitirmeden önce ne kadar çok güçlükle baş etmek zorunda kalırsam kendime bir yer edinmeye karar vermiştim. Bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl içinde binlerce genç insan okullarını bitirecekler. Her biri benim sizden aldığım gibi pratik bir cesaretlenme mesajı arayacaklar. Yeni bir hayata başlamak için nereye yöneceklerini, ne yapacaklarını bilmek isteyecekler. Siz onlara söyleyebilirsiniz. Çünkü çok fazla insana sorunlarını çözmeleri için yardım ettiniz. Bugün Amerika'daki fikirlerini nasıl paraya dönüştüreceklerini bilmek isteyen, sıfırdan başlaması gereken, hiçbir mali desteği bulunmayan ve kayıplarını telafi etmek zorunda olan binlerce insan var. Eğer onlara yardım edecek biri varsa o da sizsiniz. İyi dileklerim de bana inanın saygılarımla. O konuşmayı yaptıktan 35 yıl sonra 1957'de Salem Üniversitesi'nde tekrar gidip mezuniyet konuşması yapmak benim için büyük bir zevkti. O sırada Salem Üniversitesi'nden Fahri Edebiyat Doktoru ünvanını aldım. 1922'den beri Randolph'un ülkenin önde gelen havayolu yöneticisi, ilham verici bir konuşmacı ve Batı Virginia'dan Birleşik Devletler Senatörü oluşunu izliyorum. Akılda tutulması gereken noktalar. Bir insan... Edwin Barnes gibi kötü bir şekilde giyinmiş ve tek kuruşsuz olabilir ama içinde ateşleyici olan arzu ona hayatının fırsatını getirebilir. Doğru yönde ne kadar uzun süre çalışırsanız başarıya o kadar yaklaşırsınız. Çok fazla insan başarı erişebilecekleri bir yerdeyken vazgeçmişlerdir. Başkalarının yakalaması için bırakmışlardır başarıyı. Amaç bütün başarıların mihenk taşıdır. Büyük ya da küçük fark etmez. Güçlü bir adam... Amacı olan küçük bir çocuk tarafından mağlup edilebilir. Yapacağınız işin önemi üzerindeki düşünme alışkanlıklarınızı değiştirin. İmkansız görüneni başarabilirsiniz. Henry Ford gibi kendi inancınızı ve kararlarınızı diğerlerine iletebilir ve imkansızın iyi bir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. İnsan zihni düşünebildiği ve inandığı her şeyi başarabilir. Bölüm 2 Arzu Bütün başarıların başlangıç noktası. Zenginliklere doğru birinci adım. Hayaller Arzu tarafından somut eylemlere dönüştürdüklerinde gerçek olur. Hayattan büyük armağanlar isteyin ve onları size vermesi için hayatı yüreklendirin. Edwin Barnes, 50 yıldan uzun bir süre önce New Jersey, Doğu oranj yük treninden aşağı atladığında bir serseriye benziyor olabilirdi. Ama düşüncelere bir dahininkine benziyordu. Demir yollarını izleyerek Thomas Edison'un ofisine doğru ilerlerken aklı durmadan çalışıyordu. Kendisini Edison'un önünde dikilirken görüyordu. Edison'dan onu yiyip bitiren hayatın saplantısını gerçekleştirme, yani büyük mucidin iş ortağı olma fırsatının vermesini istediğini hayal ediyordu. Barnes'ın arzusu ümit değildi, dilek değildi. Her şeye üstün gelen güçlü bir arzuydu bu, kararlıydı. Birkaç yıl sonra Edwin Barnes, Edison'la tanıştığında ofisinde dikiliyordu yine. Bu kez arzusu gerçeğe dönüşmüştü. Hayatındaki en büyük hayali gerçek olmuştu. Barnes başarılı olmuştu. Çünkü kendisine kesin bir hedef belirlemiş, ve bütün enerjisini, bütün irade gücünü, tüm çabasını, her şeyini bu hedefin arkasına koymuştu. Aradığı şans 5 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Kendisi dışında herkese göre o da Edison işindeki dişlilerin çarklarından sadece biriydi. Ama kendi kafasında oraya çalışmaya gittiğinden ilk günden beri Edison'un iş ortağıydı o. Bu kesin arzunun, gücünün çarpıcı bir görüntüsüdür. Barnes hedefine ulaşmıştı. Çünkü Edison'la çalışmayı her şeyden çok istiyordu. Kendisine bu amaca ulaştıracak bir plan hazırladı ama arkasındaki bütün köprüleri yıkmıştı. Bu arzusunu hayatına egemen olan bir saplantı haline alıncaya sonra yedek gerçek oluncaya dek koruyup sürdürdü. Doğu Aranca vardığında kendi kendine Edison'u bana herhangi bir iş vermesi için ikna etmeye çalışacağım demedi. Bunun yerine Edison'u göreceğim ve onunla iş yapmaya geldiğimi bildireceğim kendisine dedi. Edison kuruluşunda istediğimi elde edemezsem başka bir fırsat doğana kadar gözlerimi açık tutacağım demedi. Bu dünyada sahip olmaya kararlı olduğum tek şey var. Bu da Thomas Edison'la iş ortaklığıdır. Arkamdaki bütün köprüleri yakacağım ve bütün geleceğimi istediğimi elde etme yeteneğime bağlayacağım dedi. Kendisine geri çekilme imkanı bırakmadı. Kazanmak ya da yok olmak zorundaydı. Barnes'ın başarısının tüm hikayesi buydu. Uzun zaman önce... Büyük bir komutanın savaş meydanında kazanmasını garanti edecek bir karar alması gerekmişti. Askerlerini adım sayısı kendisinden üstün olan güçlü bir düşmanın üzerine göndermek üzereydi. Askerlerini gemilere doldurdu, düşmanın ülkesine doğru yelken açtı. Karaya varınca askerleri ve cepheyi boşaltıp geldikleri geminin yakılmasını emrin verdi. İlk çarpışmadan önce adamlarına şöyle söyledi. Gemilerin yandığını gördünüz. Bu da savaşı kazanamazsak bu topraklarda hayatta kalamayacağınız anlamına geliyor. Seçeneğimiz yok kazanacağız ya da öreceğiz kazandılar Üzerine aldığı her işte kazanan kişi gemilerini yakmaya ve bütün geri çekilme kaynaklarını kesmeye hazır olmalıdır ancak o zaman başarı için esas olan içindeki kazanma arzusunu sürdürebilir Büyük Chicago yangınından sonraki bir sabah bir grup tüccar State Caddesi'nde durup dükkanlarından tüten dumanlara baktılar Dükkanların yeniden mi yapacaklarına, yoksa ülkenin daha fazla ümit vaat eden başka bölgelerine mi gideceklerine karar vermek üzere bir toplantı düzenlediler. Bir kişi dışında herkes Chicago'yu terk etme kararı aldı. Kalıp dükkanlarını yeniden inşa etmeye karar veren tüccar, dükkanın enkazını işaret edip, ''Beyler, kaç kere yanarsa yansın, burada dünyanın en büyük mağazasını açacağım.'' dedi. Neredeyse 100 yıl önceydi. Mağaza inşa edildi. Bugün hala orada duruyor. Marshall Field'in yapacağı en kolay şey aynen arkadaşlarının yaptığı gibi olurdu. İşler zorlaştığında ve gelecek kasvetli göründüğünde işlerin daha kolay olduğu yere gitmek. Marshall Field ve diğer tüccarlar arasındaki bu farka iyi dikkat edin. Çünkü bu başarılı olanlarla başarısızları ayıran bir farktır. Paranın amacını anlama yaşına gelen herkes onu ister. İstemek zenginliği getirmez. Ama zenginliği bir saplantı haline gelen düşünce yapısıyla arzu etmek, Sonra zenginliği elde etmek için kesin planlar yapmak ve araçlar bulmak ardından bu planları başarısızlığı tanımayan kararlılıkla desteklemek zenginliği getirecektir. Düşün ve zengin ol 4. bölüm. Arzularını altına çeviren 6 altı adım Zenginlik arzusunu parasal eşdeğerine çeviren yöntem 6 kesin pratik adımdan oluşur. 1. Adım Zihninizde arzu ettiğiniz kesin para miktarını belirleyin. Sadece çok para istiyorum demek yeterli değildir. Miktar konusunda kesin olun. Kesinlik konusunda daha sonraki bölümlerde anlatılacak olan psikolojik bir neden vardır. 2. Adım Arzu ettiğiniz paranın karşılığında ne verme niyetinde olduğunuza tam olarak karar verin. Hiçbir bedel ödemeden bir şey elde edilmez. 3. Adım Arzu ettiğiniz parayı elde etmek için kesin bir tarih belirleyin. 4. Adım Arzunuzu gerçekleştirmek için bir plan ortaya koyun ve hazır olsanız da olmasanız da bu planı uygulamaya koymak için hemen harekete geçin. Beşinci adım. Kazanmaya niyetli olduğunuz para miktarını açıkça belirleyin. Bunu kazanmak için bir zaman sınırı koyun. Para karşılığında ne vermeye niyetli olduğunuzu belirtin. Para kazanmak için düşündüğünüz planı açıkça tarif edin ve tüm bunları kağıda dökün. Altıncı adım. Yazılı ifadenizi günde iki kez okuyun. Bir kere yatmadan hemen önce ve bir kere de kalktıktan hemen sonra. Okudukça hali hazırda o paraya sahip olduğunuzu görecek, hissedecek ve inanacaksınız. Bu altı adımda belirtilen talimatları izlemek çok önemlidir. Altıncı maddedeki talimatları gözlemlemeniz ve izlemenizin özel bir önemi vardır. Paraya gerçekten sahip olmadan kendinizi paraya sahip olarak görmenin imkansızlığından yakınabilirsiniz. Burada... İçinizde ateşleyici o arzunun yardımı devreye girecektir. Eğer parayı bir saplanta derecesine getirecek kadar çok isterseniz, kendinizi bu parayı gerçekten elde edeceğinize ikna etmeniz çok zor olmayacaktır. Amaç, parayı istemek ve ona sahip olmaya çok kararlı olmaktır. Böylece kendinizi bu paraya sahip olacağınıza inandırabilirsiniz. İnsan, zihninin çalışma prensipleri konusunda eğitim görmemiş, deneyimsiz kişiler için bu talimatlar pek pratik görünmeyebilir. Altı adımın sağlamlığını kabul edemeyenler için bu adımlardaki bilgilerin Andreev Karniç'ten alındığını bilmenin yardımı olabilir. Andreev Karniç, işe bir çelik fabrikasında sıradan bir işçi olarak başlamış. Ama kötü başlangıcına rağmen bu prensiplerin kendisine 100 milyon dolardan fazla bir servet getirmesini sağlamıştı. Burada önemli olan 6 adımın, Thomas Edison tarafından titizlikle incelendiğini ve bu adımların sadece para kazanmak için değil, her türlü hedefin gerçekleştirmesi önemli olduğunun onaylandığını bilmenin de yardım olabilir. Adımlar zorlu bir çalışmayı ve herhangi bir özveriyi gerektirmemektedir. İnsanın gülünç ya da saf görülmesine neden olmamaktadır. Bunları uygulamak önemli ölçüde eğitim görmüş olmayı da gerektirmez. Ancak bu 6 adımın başarıyla uygulanması, insanın para kazanmasının şansa, talihe, kadere bırakılmayacağını görmesi ve anlamasını mümkün kılacak yeterli hayal gücünü gerektirmektedir. İnsan şunu fark etmelidir ki, büyük bir servet elde edenlerin hepsi parayı gerçekten kazanmadan önce belli bir ölçüde hayal kurmuş, ümit etmiş, arzu etmiş, dilemiş ve plan yapmıştır. Sizin de biliyor olduğunuz gibi, kendinizi paraya duyulan arzunun beyaz alevlerine bırakmadığınız ve gerçekten bu paraya sahip olacağınıza inanmadığınız takdirde büyük miktarlarda zenginliğe sahip olamazsınız. Zenginlik yarışındaki bizler, içinde yaşadığımız değişen dünyanın yeni fikirler, yeni yollar, yeni icatlar, yeni öğrenme yöntemleri, yeni pazarlama yöntemleri, yeni kitaplar, yeni edebiyat, yeni televizyon özellikleri, filmler için yeni fikirler talep ettiğini bilmelidir. Tüm bu ve daha iyisi yenisi talebinin ardından bir insanın kazanmak için sahip olması gereken bir nitelik bulunmaktadır. Bu nitelik, insanın belirli bir amaca sahip olması, ne istediğini bilmesi ve ona sahip olmak için ateşleyici bir arzu duymasıdır. Zenginliğe ulaşmak isteyen bizler, dünyanın gerçek liderinin doğmamış fırsatın elde tutulmayan, gözle görülmeyen, güçlerini uygulamaya sokan insanlar olduklarını unutmamalıyız. O insanlar bu güçleri... Kendi düşüncelerini gökdelenlere, şehirlere, fabrikalara, uçaklara, otomobillere ve hayatı daha hoş yapan her türlü rahatlık şekline dönüştürdüler. Kendi zenginlik payınızı kazanmayı planlarken kimsenin hayallerinizi küçümsememeniz için sizi etkilemesine izin vermeyin. Bu değişen dünyada büyük şeyler kazanmak için geçmişte hayalleri uygarlığa çok şey katan büyük öncülerin ruhunu yakalamanız gerekir. Bu ruh toplumun can damarını işlevini görmektedir. Sizin ve benim kendi yeteneklerimizi geliştirme ve pazarlama fırsatımızdır bu. Kolomb'un bilinmeyen bir dünya hayal ettiğini, bütün hayatını bu dünyanın varlığına adadığını ve sonunda bu dünyayı bulduğunu unutmayalım. Büyük astronom Kopernik birden fazla dünya üzerinde bir hayal kurdu ve diğer gezegenleri keşfetti. Zaferinden sonra kimse onu pratik olmamakta suçlamadı. Tam tersine dünya onun buluşuna hayranlık besledi. Ve bir kez daha kanıtlanmış oldu ki başarı anlayış dilemeye gerektirmez. Başarısızlık ise mazeret kabul etmez. Eğer yapmayı istediğiniz şey doğruysa ve ona inanıyorsanız gidin onu yapın. Hayallerinizi gerçekleştirin ve eğer geçici bir yenilgiye karşılaşırsanız onların ne dediklerini aldırmayın. Çünkü onlar... Belki de her yenilginin aynı düzeydeki başarı tohumlarını gerektirdiğini bilmiyorlardı. Thomas Edison, elektrikle çalışan bir ampul hayal etti. On binlerce kez yaşadığı yenilgiye rağmen fiziksel gerçekliğe dönüştürene dek bu hayalin peşinden ayrılmadı. Pratik hayalciler asla vazgeçmez. Lincoln, siyahi külelerin özgürlüğünü hayal etti. Hayalini harekete geçirdi. Ve son nefesini birleşmiş kuzey ve güneyin hayalin neredeyse gerçeğe dönüştürdüğünü görerek verdi. Wright kardeşler havada uçan bir makine hayal ettiler. Hayallerinin gerçek olduğunu dünyadaki herkes biliyor. Marconi havadaki elle tutulmayan güçlere idrak etmek için bir sistem hayal etti. Hayalinin boş olmadığını dünyadaki radyo ve televizyon sistemlerinde görünebilir. Kablo ve diğer fiziksel iletişim araçlarının yardım olmaksızın hava yoluyla mesaj gönderme prensibini keşfettiğini söylediğinde Marconi'nin dostlarının onu hapse attırıp akıl hastanesine muayen ettirdiklerini bilmek sizin için ilginç olabilir. Bugünün hayacıları daha şanslı. Dünya geçmişin hayacılarının hiç bilmediği fırsat bolluğuyla dolu. Ateşleyici arzu hayacının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Hayaller ilgisizlikten, tembellikten veya yetersiz sırsan doğmaz. Hayata başarılı olanların kötü bir başlangıçtan yola çıktıklarını ve hedefe varmadan önce birçok kalp kırış mücadelesi geçirdiklerini unutmayın. Başarılı olanların hayatlarındaki dönüm noktası. Genellikle diğer benlikleri tanıştırdıkları bir kriz anıdır. Henry büyük bir talihsizlik yaşayıp Ohio, Columbus'ta hapis yatıktan sonra beyninin içinde uyuyan dahiyi keşfetmişti. Yaşadığı talihsizlik üzerinden diğer benliğiyle tanışmaya ve hayal gücünü kullanmaya zorlanmıştı. Kendisinin sefil bir suçlu ve serseri değil harika bir yazar olduğunu keşfetmişti. Charles Dickens ayakkabı boya kutularının üzerinde etiketler yapıştırarak başlamıştı işe. İlk aşının trajedisi, ruhunun derinliklerine işlemiş ve onu dünyanın en büyük yazarları arasına sokmuştur. Bu trajedi önce David Copperfield'ı, daha sonra da bu dünyayı onları okuyanlar için daha zengin ve daha iyi hale getiren diğer başarılı çalışmalar ortaya çıkarmıştır. Helen Keller, doğumundan kısa bir süre sonra sağır, dilsiz ve kör olmuştu. Büyük tarihsizliğe rağmen, Adını harika bir geçmişin sayfasına silinmez bir şekilde yazdırmayı başarmıştı. Bütün hayatı, yenilgi bir gerçeklik olarak kabul edilene dek kimse yenilmez sözünün açık bir kanıtı olmuştur. Robert Burnt, okuması yazması olmayan bir köylüydü. Büyük yoksulluk içinde doğmuştu ve sonuçta bir ay yaş olmuştu. Ama bu dünya, o yaşadığı için daha iyi bir yer haline gelmişti. Çünkü o, düşüncelerini şiirle ifade etmişti. Beethoven sağırdı. Milton kördü. Ancak onların isimleri dünya devam ettiği sürece akıllarda kalacak. Çünkü onlar hayal ettiler. Ve hayallerini belli bir düzen içinde düşüncelere dönüştürdüler. Bir şey istemekle onu almaya hazır olmak arasında fark vardır. Hiç kimse bir şeyi kazanacağına inana dek hazır değildir. Kişinin kafasında inançlı olmalıdır. Sadece ümit ya da istek değil. Açık fikirlik inanç için esastır. Dar görüşlük, güven, cesaret ya da inanç esinleyemez. Şunu unutmayın. Hayatta yüksek hedefler olmak, bolluk ve zenginlik talep etmek, perişanlık ve yoksulluğu kabul etmekten daha büyük bir çaba gerektirmez. Muhteşem bir şair, bu evrensel gerçeği şu dizelerle dile getirmektedir. Hayatla tek kuruş için pazarlık edeyim derken, Tek kuruştan fazlasını vermedi bana. Yine de tek kuruşluk servetimi sayarken dahaısı için her gece yalvardım ona. Çünkü hayat sadece bir iş verendir. Ne isterseniz onu verir. Herkes kendi ücretini belirleyendir. Katlanır kaç sıfırlıysa maaşının sonu. Bayağı işlerde çalışmam gerekti. Dahilşte şunu öğrenmek için. Hazırdı hayat her neyse, istediğim ücreti vermek için. Arzu İmkansızı gerçeğe dönüştürür. Bu bölümün doruk noktası olarak size şimdiye kadar tanıdığım en olağanüstü insanı tanıtmak istiyorum. Onu doğumundan birkaç dakika sonra gördüm. Dünyaya fiziksel olarak işitme duygusu olmaksızın geldi. Ve doktoru biraz zorlayınca çocuğun hayatı boyunca sağır ve dilsiz olarak kalabileceğini söyledi. Doktorun sözlerine meydan okudum. Bunu yapmaya hakkım vardı. Bir karara varıp ben de bir fikir ileri sürdüm. Ama bunu kalbimin derinliklerinde sessizce yaptım. Nasıl? Bir yol olduğundan emindim. Ve bunu bulacaktım. Ölümsüz Emerson'un sözlerini düşündüm. Her şeyin gidişi bize inancı öğretmek içindir. Sadece itaat etmemiz gerekir. Her birimiz için bir rehber vardır. Ve dikkatlice dinleyerek doğru sözcüğü duyabilirsiniz. Doğru sözcük mü? Arzu. O arzudan asla vazgeçmedim. Bir saniye bile. Bu konuda ne yapabilirdim? Bir şekilde bir yol bulacak ve kulaklarının yardımı olmaksızın sesleri beynine ulaştıracak bir araç ve yöntemlere duyduğum ateşleyici arzumu bu çocuğun zihnine yerleştirecektim. Çocuk, işbirliği yapacak çağa ulaşır ulaşmaz kafasını dünyanın duyma arzusuyla öylesine dolduracaktım ki doğa bunu kendi yöntemleriyle gerçeğe dönüştürecekti. Bütün bu düşünceler zihnimde yer alıyor ama kimseye bu konuda bir şey söylemiyordum. Her gün kendi kendime büyüyüp etrafındaki şeylerin farkına varmaya başladığında hafif derecede duyabildiğini fark ettik. Çocukların normalde konuşmaya başladıkları çağa geldiklerinde konuşma girişimde bulunmadı. Ama hareketlerinden bazı sesleri hafifçe duyabildiğini anlıyorduk. Benim bütün bilmek istediğim de buydu. Eğer çocuk az da olsa duyabiliyorsa daha büyük bir duyma kapasitesi geliştirebilirdi. Sonra meydana gelen şey bana ümit verdi. Tamamen beklenmedik bir kaynaktan geliyordu bu. Bir pikap satın aldık. Çocuk müziği ilk kez duyduğunda sevinçten neredeyse kendinden geçiyordu. Pikabı hemen sahiplendi. Bir keresinde bir pilaha iki saat boyunca tekrar tekrar çaldı. Bu arada dişlerini pikabın muhafazasına geçirmiş bir şekilde ayakta duruyordu. Bu alışkanlığın anlamı ancak birkaç yıl sonra anlayabilirdik. Çünkü o sırada kemik iletisi diye bir prensip duymamıştık. Pikabı edindikten kısa süre sonra dudaklarımı onun kulak arkasındaki çakıntılı mastoid kemiğine değdirerek konuştuğumda beni oldukça açık bir şekilde duyabildiğini keşfettim. Sesimi normal şekilde duyabileceğine karar vererek hemen onun kafasına duyma ve konuşma arzusunu yerleştirmeye başladım. Kısa süre sonra onun yatmadan önce hikaye dinlemeyi sevdiğini anladım. Bu yüzden ona kendine güven, hayal gücü, işitme ve normal olma arzusunu geliştirecek hikayeler uydurmaya başladım. Özellikle bir hikaye vardı. Bu hikayeyi her anlatışımda yeni ve çarpıcı renkler katıyordum. Onun kafasına sahip olduğu derdin bir eksiklik değil, büyük bir değer taşıyan özellik olduğunu yerleştirme amacı taşıyordu bu hikaye. İncelediğim felsefenin her sıkıntının eşlerinde bir avantaj tohumunu da birlikte getirdiğini göstermesine rağmen itiraf etmeliyim ki bu derdin değerli bir özellik haline nasıl dönüştürebileceği arut konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Bu deneyimi geçmişe dönük olarak incelediğimde oğlumun bana olan inancının elde ettiğimiz şaşırtıcı sonuçlarla ilişkili olduğunu görebiliyordum. Ona söylediğim hiçbir şeyi sorgulamazdı. Onun ağabeyine karşı belirgin bir avantajı olduğunu ve bu avantajın birçok şekilde kendine göstereceği fikrini aşılamıştım ona. Örneğin okuldaki öğretmenleri onun işletme duygusu olmadığını görecek ve ona özel bir ilgi gösterip olağanüstü yumuşacık davranacaklardı her zaman böyle yaptılar gazete satacak yaşa geldiğinde ağabey o sırada gazete satıcısıydı. idi ağabeyine göre avantajı olacağını Çünkü insanların işitmediği halde zeki ve çalışkan bir çocuk olduğunu görüp ona fazladan para verecekleri fikrini yandırmıştım onu 7 yaşlarındayken programlama yöntemimizin meyve vermeye başladığına dair ilk kanıtları gördük birkaç ay boyunca gazete satma ayrıcalığına sahip olmak için yalvardı ama Annesi bu işe izin vermiyordu. Sonunda konuya kendi el koydu. Bir gün evde bakıcılarla yalnızken mutfak camından dışarı çıkıp tek başına yola koyuldu. Mahalledeki ayakkabıcıdan sermaye olarak 6 sent borç aldı. Bunu gazeteye yatırdı. Gazeteleri satıp yenilerini aldı. Tekrar sattı. Akşamın geç saatlerine dek sürdürdü bu işi. Hesaplarını yapıp ayakkabıcıdan aldığı 6 senti geri ödedikten sonra... Net 42 sent kalmış elinde. O gece eve geldiğimizde parayı avucunun içine sıkıca kavramış olarak uyurken bulduk onu. Annesi elini açtı, paralar alıp ağladı. Oğlunun ilk zaferini ağlamak çok uykunsuz bir davranış olarak görünmüştü bana. Benim tepkim tam tersiydi. Yürekten kahkahalar atıyordum. Çünkü kendine inanç tutumunu çocuğumun zihnine sokmak için gösterdiğim çabalar başarılı olmuştu. Annesi Küçük Sağaroğlu'nun ilk iş girişimini sokaklarda çıkıp para kazanmak için hayatını riske atmak olarak görmüştü. Bense kendi inisiyatifiyle işe girişip kazandığı için kendine güveni %100 artan cesur, kendine güvenli, küçük bir iş adamı görüyordum. Bu iş beni sevindirmişti. Çünkü hayatı boyunca ona yardım edecek becerikliliği konusunda yeterli kanıt göstermişti. Küçük Saar çocuk çok yakından bağırmadıkları takdirde Öğretmenlerini duymadan liseyi, üniversiteyi bitirdi. İşitme engeller okuluna gitmedi. İşaret dilini öğrenmesine izin vermedik. Normal bir hayat sürüp normal çocuklarla arkadaşlık etmesinde kararlıydık. Ve okul yöneticileriyle son derece hareketli tartışmalar pahasına olsa da bu kararımızda sadık kaldık. Lisedeyken elektrikli işitme aygıtı kullanmayı denedik. Ama bunun ona hiçbir yardım olmadı. Üniversitedeki son haftasında hayatındaki en önemli dönüm noktasını oluşturan bir olay gerçekleşti. Tamamen şanssın yardımıyla başka bir elektrikli işitme aygıtını geçti eline. Ona deneme için gönderilmişti. Benzeri aletler yüzünden meydana gelen düş kırıklığı nedeniyle bu aygıtı kullanma konusunda ağırdan aldı. Sonunda aygıtı alır almaz bir tavırda kulağına yerleştirdi. Pili taktı ve işte. Sanki sihirli bir deneyin dokunuşu gibi hayatı boyunca duyduğu işitme arzusunu gerçeğe dönüşmüştü. Hayatında ilk kez normal bir insan kadar iyi işitmeye başladı. İşitme aygıtıyla kendisine armağan edilen değişik dünya karşısında yaşadığı aşırı sevinçle hemen telefonuna sarılıp annesini aradı. Ve sesini mükemmel bir şekilde duydu. Ertesi gün derslerde profesörlerin sesini hayatında ilk kez duydu. Hayatına ilk kez diğer insanlarla bağırmalarına gerek kalmadan özgür şekilde sohbet etti. Gerçekten dünyası tamamen değişmişti artık. Arzu kar paylarını dağıtmaya başlamıştı. Ama zafer henüz tamamlanmamıştı. Çocuğun, bu engelini değerli bir özelliğe dönüştürmek için kesin ve pratik bir yol bulması gerekiyordu. Blair, o zamana kadar başarmış olduğu şeylerin pek farkında olmaksızın yeni keşfettiği ses dünyası ile büyülendi. Ve işitme aygıtının üreticisine bir mektup yazıp yaşadığı deneyimi dile getirdi. Bu mektuptaki bir şey onu şirketin New York'a çağırmasına neden oldu. Oraya vardığında Fabrikayı gezdirdiler ona. Şef mühendisle konuşurken bir ön sezi, bir fikir ya da bir ilham kaynağı ne derseniz de geldi aklına. Sakatlığını değerli bir varlığa dönüştürecek, binlercesine hem para hem de mutluluk dağıtacak olan düşünce dalgası buydu. Bu düşünce dalgasının özeti şuydu. Eğer değişen dünyası hakkındaki hikayesini anlatmanın bir yolunu bulursa, hayatları işitme aygıtının yardımı olmaksızın geçiren milyonlarca işitme engelli insana yardımcı olabilecekti. Bir ay boyunca yoğun bir araştırmayı sürdürdü. İşitme aygıtı üreticisinin pazarlama sistemini inceledi ve yeni keşfettiği bu dünyayı onlarla paylaşmak amacıyla dünyanın her yerinde işitme zorluğu çekenlerle iletişim kurmanın yollarını ve araçlarını bulmaya çalıştı. Bunu yaptıktan sonra bulgularına dayanarak iki yıllık bir plan hazırladı. Planı şirkette sunduğunda istediğini gerçekleştirmek için kendisine hemen bir pozisyon verildi. İşe başladığında hayal kurmuyordu. Onun olmak sizin sonsuza dek sağır kalacak olan binlerce insana ümit ve pratik rahatlık getirmeyi hedefliyordu. Eğer annesi ve ben onun düşünce yapısını böyle şekillendirmeseydik Blair'in ömrü boyunca sağır ve dilsiz olarak kalacağından eminim. Kafasında duyma, konuşma ve normal insanlar gibi yaşama arzusunu soktuğumda doğanın Blair'in beyniyle dış dünya arasındaki sessizlik boşluğunu kapatacak bir köprü oluşturmasını sağlayan garip bir etki yaratmıştım. Gerçekten de Ateşleyici arzu kendisini fiziksel eşlerine dönüştürecek çapraşık yollar bulabilmektedir. Blair normal olarak işitmeyi arzuluyordu. Artık ona sahipti. Çocukken bu sıkıntının değerli bir varlığa dönüşeceğine inanmasını sağlayarak zihnine soktuğum küçük beyaz yalan kendisini doğrulamıştı. Gerçekten de ateşleyici arzusuyla birleştiğinde insanın doğa doğru ya da yanlış yap yapamayacağı bir şey yoktur. Bunlar herkesin sahip olacağı özelliklerdir. Bayan Heinck ile ilgili küçük bir haber paragrafı bu olağanüstü kadının şarkıcı olarak etkileyici başarısı konusunda bir ipucu veriyor. Bu paragrafı aynen alıyorum. Çünkü bu ipucu arzusundan başka bir şeyin ifadesi değil. Bayan Heying kariyerinin başlarındadır. Sesini dinlemeyi sağlamak için Viyana Saray Operasyonunun yöneticisini ziyaret eder. Ama adam onu dinlemez. Garip ve kötü bir şekilde giyinmiş olan kıza bir kez bakıp böyle bir yüz ve kişiliği olmayan birinin Operada başarılı olmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Çocuğum, bu fikirden vazgeç. Bir dikiş makinesi al, işe başla. Sen hiçbir zaman şarkıcı olamazsın der. Hiçbir zaman uzun bir süredir. Viyana Saray Operası yöneticisi şarkı söyleme tekniği konusunda çok şey biliyordu. Bir saplantı haline geldiğinde, Arzu'nun gücü hakkında ise çok az şey. Bu güç hakkında daha fazla bir şey bilseydi, küçük dahi bir fırsat vermeden geri çevirmezdi. Birkaç yıl önce iş arkadaşlarımdan biri hastalandı. Zaman ilerledikçe daha da kötüye gidiyordu durumu. Sonunda ameliyat edilmek için hastaneye yatırıldı. Doktor onu bir daha canlı görmeme olasılığının büyük olduğu konusunda beni uyardı. Ama bu doktorun fikriydi. Hastanın fikri değil. Tekerlekli sandalyeyle götürülürken zarif bir sesle fısıldadı. ''Üzülme şef, birkaç gün içinde çıkarım buradan.'' Yanındaki hemşire acıyarak baktı bana. Ama hasta... Ameliyattan iyi bir şekilde çıktı. Her şey bittikten sonra doktoru, onu sadece yaşama arzusu kurtardı. Ölüm olasılığını reddetmeseydi asla başaramazdı dedi. İnançla desteklenen arzunun gücüne inanıyorum. Çünkü bunun sıfırdan başlayan insanları güç ve zenginliğe götürdüğünü gördüm. Kurbanların mezarlarını ellerinden aldığını gördüm. Yüzlerce farklı şekilde yenilgiye uğradıktan sonra insanların tekrar mücadeleye başlaması için bir araç olduğunu gördüm. Tabiatın... Onu dünyaya işitme duyusu olmadan yollamasına rağmen oğluma normal, mutlu ve başarılı bir hayat sağladığını gördüm. Bir insan arzusunun gücünü nasıl kurabilir? Bu soru bu ve bir sonraki bölümde yanıtlanmıştır. Hiçbir zaman açığa vurmadığı garip ve güçlü zihinsel kimya prensibiyle doğa imkansız çocuğunu tamamen ve başarısızlık diye bir gerçeklik kabul etmeyen güçlü arzu dürtüsüne bürünmüştür. Düşün ve zengin ol. Beşinci bölüm Akılda tutulması gereken noktalar Büyük bir arzuyla zafere odaklandığınızda, geri çekilmek için hiçbir sebebe ihtiyacınız yoktur. Zafer kesindir. Arzu, geçici yenilgiden yeni zaferler üretir. Kelimenin tam anlamıyla, küllerin üzerinde dünyanın en büyük mağazasını inşa eden şey arzudur. Bu bölümde gösterilen altı adım, Arzu'yu altına çevirir. Bu prensipler Andreev Karniç için arzu'yu 100 milyon dolarlık bir servete çevirmiştir. Doğuştan sağır bir çocuk duymayı öğrendi. Hiç şansı olmayan bir kadın muhteşem bir opera sanatçısı oldu. Doktorların ölmesini beklediği hasta iyileşti. Arzu bu insanlara garip ama doğal, zihinsel kimyayla yardım eden bir güçtü. Zihnin bizim ona tanıdıklarımız dışında hiçbir sınırlaması yoktur. Arzulanan hedefi zihinde canlandırmak ve elde edeceğine inanmak. Zenginliklere doğru ikinci adım. İnanç, zihnin baş kimya geridir. İnanç, düşünceyle karşılaştırıldığında bilinçaltı anında titreşim alır. Manevi eşdeğerini çevirir ve duada olduğu gibi sonsuz akıl iletir. İnanç ve sevgi, olumlu heyecanların en güçlüleridir. Üçü karşılaştığında düşünceyi anında bilinçaltına oluşacak şekilde renklendirme etkisine sahip olurlar. Bilinçaltına ulaşan düşünce burada manevi eşlerine dönüşür ki bu da sonsuz akıldan cevap alan tek bir biçimdir. İnancınızı güçlendirmenin yolları. Şimdi kendi kendine telkin prensibinin arzuyu fiziksel ya da parasal eşlerine dönüştürme nedenle önemli olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak bir tanım verelim. İnanç, kendi kendine telkin prensibiyle bilinçaltına sürekli olumlu sözler vererek ya da talimatlarıyla tekrarlayarak zihinsel bir durumdur. Bunu kavramak için bu kitabı okuma amacınızı düşünün. Amaç, doğal olarak soyut düşünce dalgalarını fiziksel karşılaştırıldığında yani paraya dönüştürme yeteneği kazanmaktadır. Bir sonraki kendi kendine telkin bölümünde yer alan talimatları izleyerek bilinçaltınızı istediğiniz şeyi alacağınıza inanmaya ikna edebilirsiniz. Bilinçaltınız bunu işleyerek size inanç ve arzu ettiğiniz şeyi elde etmeniz için kesin planlar olarak geri gönderecektir. İnanç, 13 prensibi iyice öğrendikten sonra isteyerek oluşturabileceğiniz zihinsel bir durumdur. Çünkü bu prensiplerin uygulanması ve kullanımıyla iradeye bağlı olarak geliştirilebilir. İnanç, duygunun isteğe bağlı olarak geliştirmesinin bilinen tek yöntemi, olumlu talimatların bilinçaltına sürekli olarak tekrarlanarak verilmesidir. Belki insanın neden suç işlediğine ilişkin şu açıklama konuya biraz daha açıklık getirilebilir. Ünlü bir suç bilim insanı, insanlar suçla ilk karşılaştırıldıklarında ondan tek sinirler. Eğer bir süre daha suçla ilişkileri olursa ona alışırlar ve tahammül ederler. Eğer yeterince uzun suç bir olursa sonunda onu benimser ve etkisi altına girerler demektedir. Bu ifade bilinçaltına tekrar tekrar gönderilen herhangi bir düşünce dalgasının sonunda bilinçaltı tarafından kabul edilmesi ve bilinçaltının bu düşünceyi mümkün olan en pratik şekilde fiziksel eşdeğine dönüştürmesi demektir. Bununla bağlantılı olarak şu ifadeyi tekrar gözden geçirin. Duygu ve inançla birleşen tüm düşünceler kendilerini derhal fiziksel eşdeğerine çevirmeye başlarlar. Düşüncelerin heyecan ya da duygu yönü fikirlere canlılık, hayat ve hareket veren etkenlerdir. İnanç ve sevgi gibi heyecanlar herhangi bir düşünce dalgasıyla karıştıklarında tek başına olduklarından daha çok hareketlilik kazanırlar. Sadece inançla birleşen düşünce dalgaları değil, olumlu ya da olumsuz heyecanların herhangi biriyle karışan düşünce dalgaları da bilinçaltına ulaşıp onu etkileyebilirler. Bu durumda, bilinçaltının olumsuz ya da yıkıncı bir düşünce dalgasını tıpkı olumlu ya da yapıcı bir düşünce dalgası gibi kolayca fiziksel eşlerine dönüştüreceğini anlayacaksınız. Bu, milyonlarca insanın yaşayıp talihsizlik ya da kötü şansı olarak nitelendirdiği garip fenomeni açıklamaktadır. Milyonlarca insan, Üzerlerinde kontrolleri olmadığına inandıkları bazı garip güçler yüzünden yoksulluk ya da başarısızlığa mahkum olduklarına inanırlar. Oysa bilinçaltı tarafından sürekli algılanan fiziksel eşlerine dönüştüren olumsuz inançları yüzünden kötü talihlerini kendileri yaratmaktadır. Fiziksel ya da parasal eşlerine dönüştürmesini istediğiniz herhangi bir arzuyu bilinçaltına beklenti veya inanç şeklinde aktararak dönüşümünün gerçekleşmesini sağlayabileceğinizi bir kez daha yineleyelim. İnancınız ya da güvenceniz bilinçaltınızın çalışmasını belirleyen etkendir. Kendi kendine telkin yoluyla bilinçaltına talimatlar verirken onu aldatmanıza engel olacak hiçbir şey yoktur. Bu aldatmacayı daha gerçekçi kılmak için bilinçaltınızı harekete geçirdiğinizde, talep ettiğiniz şeye zaten sahip olduğunuzda davranacağınız gibi hareket edin. Bilinçaltı mümkün olan en doğrudan, ve pratik amaçta bunu fiziksel eşlerine çevirecek, inanç olarak kendisine verilen emri yerine getirecektir. İnsanın inançla bilinçaltına gönderilen herhangi bir emri karıştırma yeteneğini kazanması, deneyim ve pratiğine bağlıdır. Mükemmeliyet pratikle gelecektir. Sadece talimatları okumak yetmez. Eğer sürekli suç ile bağlantısı olan birinin sonunda suçlu olacağı doğru ise, ki bilinen bir gerçektir, aynı şekilde birinin bilinçaltına sürekli inandığı şeyle ilgili telkinde bulunması, inancını geliştireceği de doğrudur. Zihin, sonunda ona hükmeden etkilerin doğasına bürünür. Bu gerçeği anladığınızda, olumlu duygularınızı zihninizde hükmen duygular olacak şekilde teşvik etmenin ve olumsuz duygularınızı etkilemenin ve yok etmenin neden bu kadar gerekli olduğunu anlamış olacaksınız. Olumlu duyguları zihnimizin egemen gücü olarak destekleyip geliştirmek, olumsuz duyguları ise zayıflatarak ortadan kaldırmak çok önemlidir. Olumlu duyguların egemen olduğu bir zihin, inanç olarak bilinen zihinsel durum için elverişli bir ortamdır. Böyle bir zihnin verdiği talimatlar, bilinçaltı tarafından anında alınıp üzerinde çalışılacaktır. İnanç, kendi kendine telkinle oluşturulabilen zihinsel bir durumdur. Bütün çağlar boyunca, din adamları insanoğluna çeşitli inanışlara yanmaları için yol göstermiş ama insanlara nasıl inanacaklarını göstermemişlerdir. İnanç, kendi kendine telkinle oluşturulabilen zihinsel bir durumdur dememişlerdir. İnancın var olmadığı bir durumda nasıl geliştirebileceği herkesin anlayabileceği bir dille anlatacağız. Kendinize inanın, sonsuza inanın. İnanç, düşünce dalgalarıyla hayat, güç ve hareket kazandıran ölümsüzlük eksiridir. İnanç, zenginliği elde etmenin başlangıç noktasıdır. İnanç, bilimin kurallarıyla incelenemeyen tüm mucizelerin ve Tüm gizemlerin temelidir. İnanç, başarısızlığın bilinen tek panzehiridir. Dua ile birleştiğinde insanı sonsuz akılla iletişime geçiren bir unsur, bir kimyasaldır. Sınırlı insan zihninde yaratılan sıradan düşünce titreşimi manevi eşlerine çevirir. Sonsuz akılın, kozmik gücünün insan tarafından idare edilip kullanılabildiği tek araçtır. Kanıt basittir ve kolayca gösterilebilir kendi kendine telkin prensibinin içindedir. Bu yüzden önce dikkatimizi kendi kendine telkin konusuna çevirelim ve ne olduğunu, neyi başarabileceğimize bakalım. Kişinin kendi kendine tekrar ettiği şeye doğru olsun ya da olmasın en sonunda inandığı bilinen bir gerçektir. Eğer bir insan bu yalanı durmadan tekrar ederse sonunda yalanın gerçek olduğunu kabul edecektir. Üstelik bunun doğru olduğuna inanacaktır. Her insan zihnini işgal etmesine izin verdiği egemen düşünce yüzünden şu anda olduğu insandır. İnsanın bilerek zihnine yerleştirdiği ve teşvik ettiği, bir veya daha fazla duygu ile karşılaştırdığı düşünceler, kişinin her hareketini, davranışını ve işini yöneten ve kontrol eden ateşleyici gücü oluşturmaktadır. Herhangi bir duygunun heyecanıyla birleştirilen düşünceler, diğer benzeri veya ilintili düşünceleri çeken mıknatıslı bir güç oluşturur. Bu şekilde... Mıknatıslanan bir düşünce, gübreli bir toprağa ekilen bir tohuma benzetilebilir. Bu tohum filizlenir, büyür ve başlangıçta tek bir tohumken aynı türde milyonlarca tohuma dönüşene dek tekrar tekrar çoğalır. İnsan zihni sürekli olarak kendisine egemen olanla uyum halindeki titreşimleri çeker. İnsanın zihnindeki herhangi bir fikir, plan veya amaç kendisiyle ilgili olanları çeker. Bu ilgili düşünceleri kendi gücüne katar ve içinde bulunduğu kişinin ateşleyici, egemen sahibi haline gelene dek büyümeye devam eder. Şimdi başlangıç noktasına geri dönelim ve özgün bir fikir, plan ya da amaç tohumunun zihinde nasıl ekileceğini görelim. Bilgi kolayca taşınır. Herhangi bir fikir, plan veya amaç, düşüncenin tekrarı yoluyla zihine yerleştirebilir. Sizden bu nedenle temel amacınız ya da başlıca hedefinizle ilgili bir ifade yazmanız, belleğinize kaydetmeniz, bunu her gün duyulabilir şekilde kendi kendinize tekrarlamanız isteniyor. Ta ki bilinçaltınıza ulaşana dek. Herhangi bir talihsiz çevrenin etkisi üzerinden atmak veya kendi hayatınızı kurmak için karar verin. Zihinsel değer veya dayanaklarınızın bir bölümünü yaptıklarınızda en büyük zayıflarınızın kendine güven eksikliği olduğunu görebilirsiniz. Bu engelin üstesinden gelinebilir. Kendi kendine telkin yoluyla çekingenlik cesarete dönüştürülebilir. Bu prensip, Olumlu düşünce dalgaları bilinçaltının çalışma araçları haline gelene dek yazılı olarak da ezberlenmiş biçimde sürekli tekrar yoluyla uygulamaya konulur. Düşün ve zengin ol Özgüven formülü Hayattaki kesin amacımı, gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğumu biliyorum. Bu yüzden kendimden bu hedefin elde edilmesine yönelik kararlı, sürekli eylemler talep ediyorum. Şimdi ve burada böyle eylemlere gireceğime söz veriyorum. Zihnimdeki egemen düşüncelerin sonunda eyleme ve yavaş yavaş da fiziksel gerçekliğe dönüşeceklerini biliyorum. Bu yüzden günde yarım saat olmak üzere düşüncelerimi olmak istediğim kişi üzerine yoğunlaştıracağım. Böylece zihnimde olmak istediğim şekilde kendimin açık bir resmini oluşturacağım. Kendi kendine telkin prensibine göre kararlılıkta zihnimde tuttuğum her arzunun sonunda altta yatan objeyi elde etmeye yönelik pratik araçlar yoluyla ifadesini bulacağını biliyorum. Bu yüzden kendine güveni geliştirmek için günde 10 dakika ayıracağım. Hayattaki başlıca hedefimle ilgili açık bir tanım yazdım. Bu hedefin elde edilmesi için yeterli özgüveni geliştirene dek denemekten vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zenginlik ya da mevkinin gerçek veya adalet üzerinde inşa edilmediği takdirde dayanmayacağını biliyorum. Bu nedenle Etkilediği herkese yararı dokunmayacak olan bir işe gelişmeyeceğim. Kullanmayı istediğim güçleri ve diğer insanların işbirliğini kendime çekerek başarılı olacağım. Diğerlerine hizmet etmeyi olan isteğim yüzünden onların da bana yardım etmeye ikna edeceğim. Bütün insanlığa karşı sevgi geliştirerek nefret, kıskançlık, bencillik ve alaycılık gibi duyguları ortadan kaldıracağım. Çünkü... Diğerlerine karşı sergileyeceğim olumsuz bir tutumun bana bir başarı sağlamayacağını biliyorum. Onların bana inanmalarını sağlayacağım ve ben de onlara ve kendime inanacağım. Bu formülle imzamı atacağım, belleğime kazıyacağım ve büyük bir inançla günde bir kez sesli olarak tekrar edeceğim. Böylece yavaş yavaş düşüncelerimi ve hareketlerimi etkileyecek, kendine güvenen ve başarılı bir insan olacağım. Bu formülün gerisinde kimsenin henüz açıklayamadığı bir doğa kanunu yatmaktadır. Bu kanuna verilen adın hiçbir önemi yoktur. Önemli olan şu, eğer yapıcı bir şekilde kullanılırsa insanlığın zaferi ve başarısı için işe yarar. Öte taraftan eğer yıkıcı bir şekilde kullanılırsa aynı şekilde tahrip edici olacaktır. Bu sözlerdeki anlamlı gerçeği görmek mümkündür. Yenilgiyi kabul edip hayatlarının yoksulluk, mutsuzluk, ve başarısızlık içinde geçiren gençlerin böyle olmalarının nedeni, kendi kendine telkin prensibini olumsuz şekilde uygulamalarıdır. Bütün düşünce dalgalarının, kendilerini fiziksel eşitlerine dönüştürme eğilimi vardır. Bilinçaltı yapıcı ve yıkıcı düşünce dalgaları arasında ayrım yapmaz. Ona verdiğimiz malzemeyle, yani düşünce dalgalarımızla çalışır. Bilinçaltı korkuyla harekete geçirilen bir düşünceyi, tıpkı inanç ya da cesaretle başlatılan bir düşünce gibi gerçeğe dönüştürecektir. Tıpkı elektriğin yapıcı bir şekilde kullanıldığında, sanayi çarklarını döndürüp yararlı bir sonuç vermesi ve yanlış bir şekilde kullanıldığında hayat söndürmesi gibi. Kendi kendine telkin kanunu da onu anlayıp uygulamanıza bağlı olarak sizi ya huzura, ya başarıya, ya da başarısızlığa götürecektir. Eğer zihninizi korku, şüphe, ve sonsuz akılın güçleriyle bağlantı kurma ve kullanma yeteneğinize olan inançsızlık da doldurursanız kendi kendine telkin kanunu bu inançsızlık ilhamını alacak ve bilinçaltınız onu fiziksel eşdeğerine dönüştüreceği güdü olarak kullanacaktır. Bir gemiyi doğuya, diğerini batıya taşıyan rüzgar gibi kendine telkin kanunu düşünce yelkenlerinizi açmanıza bağlı olarak sizi ya yukarıya çıkaracak ya da aşağılara indirecektir. Her insanı hayal gücü şaşkınlığına uğratacak şekilde başarıya ulaştırabilen kendi kendine telkin kanunu aşağıdaki dizilerde çok iyi tanımlanmıştır. Eğer yenilgiye uğradığını düşünürsen yenilirsin. Eğer cesaret edemediğini düşünürsen edemezsin. Kazanmak ister ama kazanamayacağını düşünürsen kazanamayacağın neredeyse kesindir. Eğer kaybedeceğini düşünürsen kaybedersin. Çünkü biz gördük ki başarı İnsanın iradesiyle başlar. Her şey kafanın içindedir. Eğer dışlandığını düşünürsen dışlanırsın. Yükseleceğini düşünmelisin. Bir ödül kazanmadan önce kendinden emin olmalısın. Hayattaki kavgaları her zaman güçlü ya da hızlı olan kazanmaz. Ama er ya da geç kazanan insan kazanabileceğini düşünendir. Vurgulanan sözcüklere düşünün. O zaman şiirdeki derin anlamı yakalayacaksınız. Oluşumunuzda bir yerlerde uyuyan bir başarı tohumu yatmaktadır. Eğer bu tohum uyandırılır ve harekete geçirilirse sizi hiç ummadığınız kadar yükselerek yükseklere ulaştırabilir. Tıpkı usta bir müzisyenin keman yaylarından en güzel melodileri yayması gibi siz de beyninizin kıvrımları arasında uyuyan dahi uyandırabilir ve sizi arzu ettiğiniz hedefe ulaştırmasını sağlayabilirsiniz. Abraham Lincoln 40 yaşını geçene kadar Denediği her şeyde başarısız olmuştu. Harika bir deneyim hayatına girip kalbi ve beyni içinde uyuyan dahi uyandırana ve dünyaya en harika adamlardan birini verene dek hiçbir yerden gelen bu deneyim, hüzün ve aşk duygularının bir karışımıydı. Aşk heyecanının inanç olarak tanımlanan zihinsel durumla yakından ilişkili olduğunu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle aşk bir insanın düşünce dalgaları ruhsal eşdeğerine çevirmeye çok yaklaşır. Bu satırların yazarı, araştırmaları sırasında son derece başarılı yüzlerce erkeğin başarılarını ve hayatlarını incelediğinde hemen hemen her birinin ardında bir kadına doyulan aşkın etkisinin olduğunu keşfetmiştir. Bütün dünya tarafından tanınan Gandhi'nin gösterdiği şekliyle inancın gücünü biraz konuşalım. Bu insan sayesinde dünya inancın gücüyle ilgili en şaşırtıcı örneği görmüştür. Gandhi yaşayan herkesten daha büyük bir güç kullanmıştır. Para savaş gemisi, asker ve savaş araç gereci gibi uygun güç araçlarının hiçbirine sahip olmamasına rağmen gerçekleşmiştir bu. Gandhi'nin parası yoktu, evi yoktu, takım elbisesi yoktu ama gücü vardı. Bu gücü nasıl elde etmişti? Bu durumu inanç prensibi anlayışıyla ve bu inancı 200 milyon insanın zihnine yerleştirme yeteneğiyle yaratmıştır. Gandhi 200 milyon insanın zihnini tek vücut olma ve tek bir beyin gibi birlikte hareket etme konusunda etkileme başarısını elde etmiştir. İnançtan başka hangi güç bu kadarını başarabilirdi? Geleceğin provası, geleceğin parolası, insanlığın mutluluğu olacaktır. Bu zihinsel durum elde edildiğinde üretim kendi kendine insanların inanç ve bireysel faydaları çalışmayla ve birleştiremediği dönemde hiç olmadığı kadar yolunda gidecektir. İş ve sanayi ortamlarında inanç ve işbirliği ihtiyacı nedeniyle iş adamları ve sanayicilerin almaya çalışmadan önce vermeyi deneyerek kazandıkları büyük servetin mükemmel şekilde anlaşılmasını sağlayan bir olayı incelemek hem ilginç hem de faydalı olacaktır. Bu olay 1900'lere Birleşik Devlet Çelik Şirketi'nin kuruluşuna uzanmaktadır. Hikayeyi okurken bu temel gerçeklikleri aklınızda tutun. O zaman fikirlerin nasıl büyük zenginliklere dönüştürüldüğünü anlayacaksınız. Siz de büyük zenginliklerin nasıl kazanıldığını merak edenlerdenseniz, Birleşik Devletler Çelik Şirketi'nin kuruluş hikayesi sizin için aydınlatıcı olabilir. Eğer insanların düşünerek zenginleşebileceğinden şüpheniz varsa, bu hikaye bu şüpheyi ortadan kaldırmalıdır. Çünkü Birleşik Devletler Çelik Şirketi'nin hikayesinde bu kitapta anlatılan prensiplerin büyük bölümünün kullanıldığını göreceksiniz. Bir Fikrin Şaşırtıcı Gücünün Hikayesi Bir milyar dolara hoş bir akşam yemeği, Sonrası konuşma. 1900 yılının 12 Aralık akşamında ülkenin 80 mali soylusu 5. caddedeki üniversite kulübünün ziyafet salonunda batıdan gelen genç bir adama şeref vermek için toplandığında konuklar Amerikan sanayi tarihinin en anlamlı olayına tanık olacaklarından habersizdi. Rakam yaklaşık 400 milyon dolardı. Schwab'ın temel olarak sözünü ettiği 320 milyon doları alıp geçen 2 yıl içinde artan sermaye değeri olarak 80 milyon doları da ekleyerek ulaşmıştı bu rakama. Daha sonra bir transanalitik gemisinin güvertesinde İskoçyalı hayıflanarak keşke 100 milyon dolar daha fazla isteseydim dedi Morgan'a. Eğer isteseydin alırdın dedi Morgan neşeyle. Kuşkusuz büyük bir şamata kopmuştu. Bir İngiliz muhabir çelik dünyasının Amerika'daki bu dev birleşme karşısında dehşete düştüğü haberini geçmişti. Yale'nin başkanı Hadley düzenlenmediği takdirde 25 yıl içinde Washington'da bir imparatorun beklenebileceğini söylüyordu. Ama o becerikli borsacı, Kani yeni hisseleri halka o kadar büyük bir gayretle takdim etti ki toplam 600 milyon dolar olduğunu tahmin edilen fazlalık göz açıp kapayana kadar emildi. Böylece Kaniç milyonlarını aldı, Morgan sendikasını katlandığı onca sıkıntıya karşılık 62 milyon dolar aldı, Gates'ten geriye kadar bütün işin içindeki herkes kendi milyonlarını almıştı. Zenginlik, düşünce şeklinde başlar. Miktar yalnızca düşünceyi zihninde harekete geçiren kişi tarafından sınırlanır. İnanç, sınırları kaldırır. İstediğiniz şey için hayatta pazarlık etmeye hazır olduğunuzda bu yolu geçişinizin bedeli olarak hatırlayın. Düşün ve zengin ol. 2. Bölüm Özgüven Formülü Hayattaki kesin amacımı, gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğumu biliyorum.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 İnanç, altına verdiğimiz talimatlarla oluşur ve gelişir. İşte kendine güvene giden beş yol. Hepsi mevcut gücünüzde bol bol bulunuyor. Şimdi aynı şartların sonucu olarak kendinizi nasıl felakete sürükleyebileceğinizi ya da zafer ve mutluluğa götürebileceğinizi görüyorsunuz. Lincoln ve Gandhi gibi adamlar, düşüncelerinin benzeri düşünceleri çeken, milyonların zihninin, tek bir zihin gibi çalışmasını sağlayan bir miktarı sanmaya sahip olduğunu göstermektedir. Hem yoksulluk hem de zenginlik düşüncelerin sonucudur. Bizim kabul ettiklerimiz dışında zihnin hiçbir sınırı yoktur. Hem yoksulluk hem de zenginlik düşüncenin sonucudur. Zenginliklere doğru üçüncü adım. Kendi kendine telkin 5 duyu yoluyla insanın zihnine ulaşan tüm ikna edici öneriler ve kişinin kendinden kaynaklanan uyarılar için kullanılan bir terimdir. Kendi kendine telkin, zihnin bilinçli düşüncelerin yer aldığı bölümüyle, bilinçaltının hareket merkezi olarak iş gören bölümü arasındaki iletişim aracıdır. Kişinin, zihninin bilinç kısmında kalmasına izin verdiği egemen düşünceler, bu düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olması önemli değildir. Kendi kendine, telkin prensibini bilinçaltına ulaştırır ve onu bu düşüncelerle etkiler. İlham yoluyla aklımıza gelenler dışında olumlu ya da olumsuz hiçbir düşünce kendi kendine telkin prensibinin yardımı olmadan bilinçaltına giremez. Başka bir deyişle, beş duyumuz vasıtasıyla ulaştığımız tüm izlenimler bilincimiz tarafından duyurulur, ya bilinçaltımıza geçmesine müsaade edilir ya da geri çevrilir. Bu nedenle Zihnin bilinç bölümünü bilinçaltı için bir koruyucu gibi hareket eder. Doğa insanı öyle yaratmıştır ki, beş duyusu yoluyla bilinçaltına ulaşan malzeme üzerinde kesin kontrolü vardır. Ama bundan insanın her zaman kontrollü olduğu şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır. Olayların büyük çoğunluğunda kontrollü değildir. Bu da neden bu kadar çok insanın yoksulluk çektiğini açıklamaktadır. Gübrelenmiş bir bahçeye benzeyen bilinçaltı, hakkında söylenenleri hatırlayın. Eğer arzu edilen tohumlar ekilmezse, yabani otlar saracaktır her tarafı. Kendi kendine telkin, insanın zihnini isteyerek, yaratıcı düşüncelerle beslediği ya da ihmakarlık ederek, yıkıcı türde düşüncelerin zengin zihin bahçesine girmesine izin verdiği kontrol mekanizmasıdır. Arzu ile ilgili bölümde tanımlanan 6 adımın sonucunda sizden, para için duyduğunuz arzunun yazılı ifadesini günde iki kez sessiz olarak okumanız ve hali hazırda bu paraya sahip olduğunuzu görmeniz ve hissetmeniz istenmişti. Bu talimatları izlemekte arzu ettiğimiz nesneyi tam bir inançla doğrudan bilinçaltınıza göndermiş oluyorsunuz. Bu işlemin tekrarıyla da arzuyu parasal eşdeğerine dönüştürme çabalarınıza uygun düşünce alışkanlıkları oluşturuyorsunuz. Arzu bölümünde Anlatılan altı adıma geri dönün ve daha fazla ilerlemekten onları dikkatlice okuyun. Bunları bir bölümde anlatılanlarla karşılaştırarak talimatların kendi kendine telkin prensibinin uygulanmasını içerdiğini görebilirsiniz. Bu nedenle arzu ettiğiniz şeyi sesli olarak okurken ki bu şekilde para birinci geliştirmeye çalışmaktasınız, sözcüklerinize heyecan ya da duygu karıştırmadan onları sadece okumanın bir anlamı yoktur. Bilinçaltınız... Yalnızca heyecan ve duyguyla karışık olan düşünceleri tamamlar ve onların üzerinde çalışır. Neredeyse her bölümde tekrar edilmesi gereken önemli bir gerçektir bu. Çünkü bunun yeterince anlaşılmaması, kendi kendine terkin prensibini uygulamaya çalışan insanların büyük çoğunluğunun arzu edilen sonucu elde edememelerinin başlıca nedenidir. Yalın, heyecandan yoksun sözcükler bilinçaltını etkilemez. İnançla iyi bir şekilde duygusallaştırarak ifade edilen sözcükler, ya da düşüncelerle bilinçaltına ulaşmayı öğrenerek önemli bir sonuç elde edemezsiniz. Denediğiniz ilk anda heyecanlarınızı kontrol edemez ya da yönlendiremezsiniz. Cesaretiniz kırılmasın. Hiçbir bedel ödemeden bir şey diye bir olasılık olmadığını unutmayın. İsteseniz bile yapamazsınız. Bilinçaltınızı etkileme yeteninizin bedeli burada anlatılan prensipleri uygulamadaki kararlılıktır. Arzu edilen yeteneği daha az bir bedel karşılığında geliştiremezsiniz. İstediğiniz ödülün para bilinci, ödemeniz gereken bedeli değip değmediğine siz ama yalnızca siz karar vermelisiniz. Kendi kendine telkin, prensibini kullanma yeteneğiniz büyük ölçüde adı geçen arzu, yıkıcı bir saplantıya dönüşene dek ona yoğunlaşma kapasitenize bağlı olacaktır. 2. Bölümde Verilen talimatları uygulamaya başladığınızda düşüncelerinizi yoğunlaştırma prensibini kullanmak sizin için gerekli olacaktır. Burada düşünceleri yoğunlaştırmanın etkin bir şekilde kullanımı için önerilerde bulunacağız. Altı adımın birincisi yani arzu ettiğiniz kesin para miktarını kafanızda belirleyin. Talimatını uygulamaya başladığınızda gözlerinizi kapatıp paranın fiziksel varlığını gerçekten görene kadar düşüncelerinizi bu para miktarı üzerine yoğunlaştırın. Bunu günde en az bir kez yapın. Bu alıştırmaları Yaparken inanç bölümünde verilen talimatları izleyin ve paraya gerçekten sahip olduğunuzu görün. İşte en önemli gerçek. Bilinçaltı kendisine mutlak inançla gönderilen her türlü emri alır ve bunlar üzerinde çalışır. Ancak emirlerin bilinçaltı tarafından yorumlanmadan önce sürekli tekrar edilmesi gerekir. Kendiniz, inandığınız için bilinçaltınızı da hayal ettiğiniz parayı elde etmeniz gerektiğinde bu paranın zaten sizin beklemekte olduğunuzu inandırabilir, bilinçaltınızın gerçekte sizin olan parayı kazanmanız için pratik planlar sunmasını sağlayabilirsiniz. Bir önceki paragrafta ifade edilen düşünceyi hayal gücünüze gönderin ve hayal gücünüzün arzu ettiğiniz parayı elde etme amacına yönelik pratik planlar yaratmak için neler yapabileceğinizi izleyin. Arzu ettiğiniz paranın karşılığında vermeyi düşündüğünüz şeyler için kesin bir plan beklemeyin. Sadece Paraya sahip olduğunuzu düşünmeye başlayıp talep edin ve bekleyin. Bilinçaltımız bu arada ihtiyacınız olan plan ya da planları size sunacaktır. Bu planlar için tetikte olun ve ortaya çıktıklarında hemen harekete geçin. Planlar büyük olasılıkla ilham şekline altıncı his aracılığıyla zihninize belirli verecektir. Ona saygı gösterin ve alır almaz harekete geçin. 6 adımın dördüncüsünde Arzunuzu yerine getirmek için kesin bir plan yaratın ve bu planı uygulamak için hemen işe girişin. Talimatı verilmekteydi. Bu talimatı bir önceki paragrafta verilen şekilde uygulamalısınız. Arzunun dönüştürülmesi yoluyla para kazanma planınızı yaratırken mantığınıza güvenmeyin. Mantık yetiniz tember olabilir ve eğer size hizmet etmesi için tamamen ona güvenirseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Elde etme niyetinde olduğunuz parayı gözleriniz kapalı, Hayal ederken bu paranın karşılığında vermeyi düşündüğünüz hizmet ya da malı verdiğinizi de hayal edin. Bu çok önemli. Bu kitabı okuyor olmanız, içtenlikle bilgiye ulaşmaya çalıştığınızın bir göstergesi. Aynı zamanda bu alanda iyi bir öğrenci olduğunuza dair bir işaret. Eğer öğrenciyseniz çok şey öğrenmeniz muhtemeldir. Ancak bunu sadece tevazu göstererek yapabilirsiniz. Eğer talimatların sadece bazılarını uygulayıp diğerlerini uygulamayı ihmal eder ya da reddederseniz başarısız olursunuz. Tatmin edici sonuçlar almak için tüm talimatları inanarak takip etmelisiniz. İkinci bölümdeki altı adımla bağlantılı talimatlar burada özetlenip bu bölümde anlatılan ilkelerle birleştirilmektedir. Şöyle ki, birinci rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz bir yere gidin. Gözlerinizi kapayın ve elde etmeyi düşündüğünüz para miktarını elde edilmesi için koyduğunuz zaman sınırını ve bu paranın karşılığında vermeyi düşündüğünüz hizmet ya da malı gösteren yazılı ifadeyi sesli bir şekilde tekrarlayın. Bu talimatların yerine getirirken zaten bu paraya sahip olduğunuzu hayal edin. Örneğin 5 yıl sonraki Ocak ayının birine kadar 50 bin dolar kazanmayı bu parayı kazanan bir satış görevlisinin performansında kişisel hizmet vermeyi düşündüğünüzü varsayalım. Yazılı ifadeniz aşağıdakine benzer bir şey olacaktır. 2021 yılının 1 Ocak tarihine kadar bana çeşitli miktarlarda dönem dönem gelecek olan 50 bin doların tamamını kazanmış olacağım. Bu paranın karşılığında bir büro görevlisi olarak satmayı düşündüğünüz mal ya da hizmeti tarif edin. Elimden gelen en etkin hizmeti sunacağım. Bu parayı kazanacağıma inanıyorum. İnancım o kadar güçlü ki bu paranın gözlerimin önünde olduğunu görebiliyorum. Ellerimle dokunabiliyorum. Para onun karşılığında sunacağım mal veya hizmet oranında ve belirlediğim zamanlarda bana gelmek için bekliyor. Bu parayı kazanmak için bir plan bekliyorum ve aldığımda bu planı uygulayacağım. Bu programı, kazanmayı istediğiniz parayı hayalinizde görün ve gece gündüz tekrarlamaya devam edin. Yazılı ifadenizin bir kopyasını çıkarıp gece ve gündüz görebileceğiniz bir yeri alsın ve yatmadan önce sabah kalkar kalkmaz ezberliğine kadar okuyun. Bu talimatları yerine getirirken bilinçaltımıza emirler vermek amacıyla kendi kendinize telkin prensibini uyguladığınızı unutmayın. Ayrıca bilinçaltınızın yalnızca içine heyecan katılan ve duyguyla kendisine gönderilen talimatlar üzerinde çalışacağını unutmayın. İnanç, duyguların en güçlüsü ve üretkenidir. İnanç bölümünde verilen talimatları izleyin. Bu talimatlar başlangıçta soyut görünebilir. Bunun sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Başlangıçta... Ne kadar soyut ya da uygulanması imkansız görünürse görünsün talimatları izleyin. Eğer bunu talimatın verildiği şekliyle hevesle yaparsanız önünüze yeni bir güç ve açıldığında her şeyin zamanı kısa süre içinde gelecektir. Yeni fikirlerle ilgili şüphecilik bütün insanların özelliğidir. Eğer sınırları çizilen talimatları uygularsanız şüpheciliğiniz kısa süre içinde inanca dönüşecektir. Birçok filozof insanın dünyevi kaderinin efendisi olduğunu ifade etmiş. Ancak bunun nedenini belirtmemiştir. İnsanın dünyevi durumunun ve özellikle mali durumunun efendisi olmasının nedeni bu bölümde güzelce açıklanmıştır. İnsan kendisinin ve çevresinin efendisi haline gelebilir. Çünkü bilinçaltının etkileme gücüne sahiptir. Arzuyu paraya çevirmeye kişinin bilinçaltını etkileyebileceği bir araç olarak kendi kendine telkinin kullanımını içermektedir. Diğer prensipler kendi kendine telkin yönteminin uygulandığı basit araçlardır. Bunu aklınızdan çıkarmadığınızda, bu kitapta anlatılan yöntemlerle para kazanma çabanızla kendi kendine telkin prensibinin oynayacağı önemli rolün farkında olacaksınız. Bütün kitap okuduktan sonra bu bölüme geri dönün ve bu talimatı heves ve coşkuyla takip edin. Düşün ve zengin ol Her zorluk büyük bir kazancın tohumlarını da birlikte getirir. Bilinciniz, bilinçaltınıza ulaşan düşüncelerinizi kontrol eden bir koruyucu gibidir. Olumlu ya da olumsuz istediğiniz tüm düşünce dalgalarını bilinçli olarak sürekli tekrar ederken aslında onların bilinçaltınıza ulaşmasını ve yerleşmesini sağlamış olursunuz. Bu tekrarı mutluluk, zenginlik ve sağlık üzerine yoğunlaştırdığınızda bilinçaltınızda olumsuz titreşimler için yer kalmadığını göreceksiniz. Duygularınız... Parayı gerçekten görüp elinize almanıza yardım ettiğinde, para daha önce varlığından haberdar olmadığınız kaynaklar getirebilir. Hedeflerinizi kesin bir miktar üzerine odaklayın ve bu miktarı kendiniz belirleyin. Bir zaman sınırı da getirin. Kendi kendinize telkinde bulunma süreci sonunda bilinçaltınızın size gerekli planları sunması için bekleyin. Bilinçaltınız size bir plan verdiğinde planı uygulamak için harekete hemen geçin. İlham değerlidir ve hemen kullanılmalıdır. Fırsatlar, bekletilmekten hoşlanmazlar. Üç basit işlem, kendi kendine telkinde ulaşmanızı sağlar. Talimatları harfiyen uygulayın ve kaderinizin hakimi olun. Zenginliklere doğru dördüncü adım. İki tür bilgi vardır. Biri genel, diğeri özelleşmiş bilgidir. Genel bilgi, miktarı ne kadar büyük ya da ne kadar çeşitli olursa olsun paranın kazanılmasında çok az işe yarar. Büyük üniversitelerin fakülteleri her türlü genel bilgiye sahiptirler. Ama profesyonellerin çok az parası vardır. Onlar öğretme bilgisi üzerinde uzmanlaşırlar. Fakat bilginin kullanımında ya da organizasyonunda özelleşmezler. Paranın kazanılmasına yönelik pratik hareket planları yoluyla düzenlenip zeki bir şekilde yönlendirilmediği takdirde bilgi parayı çekmez. Bu gerçeğin anlaşılmaması yanlış bir şekilde bilginin güç olduğuna inanan milyonlarca insanın şaşkınlığının kaynağıdır. Öyle bir şey yok. Bilgi sadece potansiyel güçtür. Yalnızca keskin bir hareket planı şeklinde düzenlenir ve keskin bir hedefe yöneltilirse güç haline gelir. Bütün eğitim sistemlerindeki kayıp halka, eğitim kurumlarının öğrencilerine bilgiyi kazandıktan sonra nasıl organize edeceklerini ve kullanacaklarını öğretmedeki yetersizliklerindendir. Henry Ford, okula çok az gittiği için birçok insan onun eğitimli bir insan olmadığı yanılgısına düşmektedir. Bu hatayı yapanlar eğitim sözcüğünün gerçek anlamına bilmemektedirler. Bu sözcük sonuca varma, anlam çıkarma, içinden gelişmek anlamı taşıyan latince eğitim sözcüğünden gelmektedir. Eğitimli insan mutlaka özel ya da genel bilgiye sahip demek değildir. Eğitimli insan zihinsel becerilerini başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği her şeyi alabilecek şekilde geliştiren insandır. Henry Ford işte tam bu tanıma fazlasıyla uyuyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Chicago gazetesi Henry Ford'u diğer ifadelerin yanı sıra cahil barışsever olarak adlandırdığı bir baş makale yayınlamıştı. Ford bu ifadeye itiraz etti ve gazeteye karşı iftira davası açtı. Dava mahkemede görüldüğü sırada gazetenin avukatları iddianın doğruluğunu kanıtlayacaklarını söyleyerek cahil olduğunu göstermek için Ford'u tanık sandalyesine çıkardılar. Avukatlar Ford'a çeşitli sorular yönelttiler. Soruların her biri Ford otomobil üretimi konusunda özelleşmiş bilgiye sahip olsa da genel anlamda cahil olduğunu göstermeye yönelikti. Ford bu tür sorularla sıkıştırıldı. Son soruya cevap olarak Ford, İngilizlerin gönderdiği asker sayısını tam olarak bilmiyorum ama geri dönenlerden çok daha fazla olduklarını duydum dedi. Sonunda Ford, bu sorulardan sıkıldı ve özellikle saldırgan bir soruya karşılık olarak şöyle söyledi. Sorduğunuz bu aptalca soruyu ya da daha önce sorduklarınızın gerçekten cevaplamam gerekiyorsa size şunu hatırlatmama izin verin. Masamda bir dizi elektrik düğmesi bulunur ve ben doğru düğmelere basarak Emeğimin çoğunu harcadığı işimle ilgili sormak istediğim her türlü soruya cevap verecek yardımcılarımı çağırabilirim. Şimdi lütfen bana bu sorulara cevap verebilecek adamların varken neden benim zihnimi bu genel bilgiyle doldurmam gerektiğini söyleyebilir misiniz? Bu cevapta kesinlikle iyi bir mantık vardı. Bunun üzerine avukatların ağzı kapanmıştı. Mahkemedeki herkes bu cevabın cahil bir adamın değil eğitimli bir adamın cevabı olduğunu fark etmişti. Bilgiyi ihtiyacı olduğunda nereden alacağını bilen ve bu bilgiyi kesin hareket planı şeklinde organize etmeyi bilen her insan eğitimlidir. Beyin gücü grubunun yardımıyla Henry Ford, Amerika'nın en varlıklı adamlarından biri olmasını sağlayan özelleşmiş bilgiyi emrinde tutuyordu. Bilgiyi kendi zihninde tutması şart değildi. Arzuyu parasal yerine dönüştürme yeteneğinizden emin olmadan önce servetin karşılığında vermeyi planladığınız mal veya hizmete ilişkin özelleşmiş bilgiye ihtiyacınız olacak. Belki kazanma yeteneğiniz ya da eğiliminizden daha fazla özelleşmiş bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda eksiklerinizi beyin gücü grubunun yardımıyla kapatabilirsiniz. Andrew Carnegie kişisel olarak çelik işinin teknik kısmı ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmişti. Dahası özellikle bu konuyla ilgili uzmanlığa sahip olmak gibi bir gayreti de yoktu. Çeliğin üretilmesi ve pazarlanması için gereken uzmanlık bilgisine kendi beyin gücü grubu sayesinde ulaşabiliyordu. Büyük servetin kazanılması güç gerektirir. Güç oldukça organize ve zekice yönetilen özelleşmiş bilgiyle kazanılır. Ama bu bilginin serveti elde edilecek olan insanın mülkiyetinde olması zorunlu değildir. Bir önceki sayfadaki paragraf, Servet kazanma hırsı olan ama ihtiyaç duyabileceği özelleşmiş bilgiyi kendisine kazandıracak eğitime sahip olmayanlara ümit ve cesaret vermelidir. İnsanlar bazen aşağılık kompleksine kapılırlar. Çünkü eğitimli değillerdir. Paranın kazanılmasında faydalı bilgiye sahip olan insan grubunu örgütleyip yönetebilen bir insan o gruptaki herkes kadar eğitimlidir. Thomas Edison sadece 3 ay okula gitmişti ama eğitimsiz değildi. Üstelik yoksul görmedi. Henry Ford 6. sınıfa kadar okumuştu ama kendi başına mali açıdan çok iyi bir yere geldi. Özelleşmiş bilgiye ulaşılabilen en bol ve en ucuz, en ucuz hizmet şekilleri arasındadır. Eğer bundan şüpheniz varsa herhangi bir üniversitenin bodrularına bakın. Bilgiyi nasıl alacağını bilmek karşılığını fazlasıyla verir. İlk olarak istediğiniz özelleşmiş bilgi türüne ve ne için gerektiğine karar verin. Hayattaki en önemli amacınız, varmak için çalıştığınız hedefiniz, büyük ölçüde hangi bilgiye ihtiyaç duyacağınızı belirlemeye yardımcı olur. Bu soru halledildiğinde bir sonraki adımınız güvenilir bilgi ile ilgili doğru bilgiye ulaşılmasına yönelik olacaktır. Bunların en önemlileri, insanın kendi deneyimi ve eğitimi, Değerlerin işbirliğiyle elde edilen deneyim ve eğitim Beyin Gücü Ortaklığı Kolejler ve Üniversiteler Halk Kütüphaneleri Özel Eğitim Kursları Bilgi kazanıldıkça pratik planlar yoluyla keskin bir amaca yönelik olarak düzenlenmeli ve kullanılmalıdır. Değerli bir sonuca yönelik olarak uygulanmasından elde edilen kazanım dışında bilginin bir değeri yoktur. Eğer ek ders almayı düşünüyorsanız, ilk olarak bilgiyi hangi amaçla istediğinize karar verin. Sonra bu özel bilginin nereden elde edilebileceğini öğrenin. Başarılı insanlar, hangi işte olursa olsun, en önemli amaçları, işleri ve meslekleriyle ilgili özelleşmiş bilgiyi elde etmekten hiçbir zaman vazgeçmezler. Başarılı olmayanlarsa, bilgi kazanma döneminin okul bittiğinde sona erdiğini düşünme hatası yaparlar. Doğrusu şu ki okuldaki eğitim insana pratik bilginin nasıl kazanılacağının yolunu göstermez. İnsanoğlu ile ilgili en garip şeylerden biri sadece bir bedeli olana değer vermesidir. Amerika'nın bedava okulları ve ücretsiz halk kütüphaneleri insanları etkilememektedir. Çünkü onlar için para ödemek zorunda değilsinizdir. Bu kadar çok insanın okulu bitirip işe başladıktan sonra ek eğitim almayı gerekli görmelerinin başlıca nedeni budur. İşverenlerin evde çalışma programlarına katılan çalışanlarına daha fazla önem vermelerinin nedeni de budur. İşverenler, boş vaktinin bir kısmından vazgeçerek evde ders çalışacak kadar hızlı olan her insanın liderlik özelliklerine sahip olduğunu deneyimleriyle öğrenmişlerdir. İnsanlarda tedavisinin mümkün olmadığı bir zayıflık durumu vardır. O da evrensel bir zayıflık olan hırs eksikliğidir. Özellikle boş zamanını evde ders çalışması için programlayan ücretli insanlar ender olarak aşağılarda kalır. Hareketleri yukarı doğru tırmanma yolunu açar. Yollarından birçok engeli kaldırır ve onları fırsat yoluna koyacak olan güç sahiplerinin dosya ilgilerini kazanır. Akılda tutulması gereken noktalar Bilgi, yalnızca potansiyel güçtür. Bilgilerinizi sizi hedefe götüren hareket planını verecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Deneyim ve başka akıllara kurulan bağlantıyla gelen eğitime karşı açık fikirli olun. Henry Ford, bir servet edilecek kadar cahildi. Bilgi, zenginliğe doğru giden yolu hazırlar. Tabi hangi yoldan gideceğinizi biliyorsanız. Düşün ve zengin ol. Zenginliklere doğru beşinci adım. Hayatta ihtiyaç duyduğunuz bütün fırsatlar hayal gücünüzle bekliyorlar. Hayal gücü, zihinsel enerjiyi başarı ve zenginliğe dönüştüren çalışma atölyesidir. Hayal gücü, kelimenin tam anlamıyla insanlar tarafından yaratılan bütün planların hazırlandığı atölyedir. Zihindeki hayal kurma becerisinin yardımıyla arzulara şekil, biçim ve hareket kazandırılır. İnsanın hayal ettiği her şeyi yaratabileceği söylenir. Hayal kurma becerisinin yardımıyla insan son 50 yıl içinde doğanın güçlerini insan ırkının başlangıçtan beri yaptığından çok daha fazla keşfedip kontrol etti. Havayı öylesine ele geçirdi ki kuşlar uçma konusunda insanla yarış edemez hale geldiler. İnsan hayal gücünün yardımıyla milyonlarca kilometre öteden güneşi tartıp inceledi. İçeriğinde bulunan elementleri belirledi. Lokomotifin hızını o kadar arttırdı ki artık sesten hızlı yolculuk edilebilir hale geldi. İnsanın tek sınırı hayal gücünde ve onu kullanma yeteneğinde yatmaktadır. Hayal gücümüzün kullanımında... Henüz doruk noktasına ulaşamadık. Hatta bir hayal gücümüz olduğunu yeni keşfedip oldukça ilkel bir düzeyde kullanmaya başladık. Hayal kurma becerisi iki şekilde işlev görür. Birincisi birleştirici hayal kurma ve diğeri de yaratıcı hayal kurma olarak bilinir. Birleştirici hayal kurma bu beceri yardımıyla kişi eski kavramları, fikirleri ya da planları yeni girişimler haline getirebilir. Bu beceri hiçbir şey yaratmaz. Sadece yaşadığı deneyim, aldığı eğitim ve gözlemler ile çalışır. Mucitlerin çoğu tarafından kullanılan beceridir. Dahi sınıfına giren ve kimsenin düşünmediği fikirleri bulan mucitler ise yaratıcı hayal kurma becerisini kullanırlar. Yaratıcı hayal kurma becerisi sayesinde insanın sınırlı zihni sonsuz akılla doğrudan iletişime geçer. Ön sezinin ya da ilhamın kaynağı olan beceridir bu. Bütün temel ya da yeni fikirler insanlara bu beceriyle verilir. Bu beceri yardımıyla insan başka insanların bilinçaltıyla iletişim kurabilir. Yaratıcı hayal kurma becerisi daha sonraki sayfalarda anlatıldığı şekliyle otomatik olarak çalışır. Bu beceri ancak bilinçli zihnin yüksek hızla titreştiğinde yani aşırı derecede hızlı çalıştığında işlev görür. Örneğin bilinçli bir zihnin... Güçlü bir arzunun duygularıyla uyandırıldığında olduğu gibi. Yaratıcı beceri, kullanılarak geliştirildiği oranda sonsuz akıldan yayılan yaratıcı titreşimlere daha açık ve alıcı hale gelir. İş, sanayi ve maliye dünyasının ileri gelen önderleriyle büyük ressamlar, müzisyenler, şairler ve yazarlar yaratıcı hayal kurma becerisi geliştirdikleri için büyüklerdir. Hem birleştirici hem de yaratıcı hayal kurma becerisi kullanıldıkça daha fazla hazır hale gelir. Tıpkı kullanım yoluyla gelişen kas ya da vücut oranları gibi. Arzu, yalnızca bir düşünce, bir dürtüdür. Bulanık ve kısa ömürlüdür. Soyuttur ve fiziksel eşdeğerinde dönüşene denk bir değeri yoktur. Birleştirici hayal gücü en sık kullanılan da olsa, Arzu dürtüsünün paraya dönüştürülmesi sırasında yaratıcı hayal kurma becerisinin de kullanılmasını gerekli kılan durumlar ve şartlarla karşılaşabileceğimizi aklınızdan çıkarmayın. Hayal kurma beceriniz, hareketsizlik nedeniyle zayıflamış olabilir. Kullanılarak yeniden canlandırılabilir ve uyandırılabilir. Bu beceri ölmez ama kullanılmama nedeniyle uyuşuk hale gelebilir. Şu an için dikkatinizi birleştirici hayal kurma becerisine odaklayın. Çünkü arzunuzu paraya dönüştürme sürecinde en çok bu beceriyi kullanacaksınız. Elle tutulamaz düşüncelerin, elle tutulabilir para gerçekliğine dönüştürülmesi plan ya da planların kullanımını gerektirir. Bu planlar hayal gücünün, özellikle birleştirici becerinin yardımıyla oluşurlar. Bütün kitabı okuyun, sonra bu bölüme geri dönün. Ve hayal gücünüzü, arzunuzu paraya dönüştürmek için gerekli olan plan ya da planların oluşturulmasına yöneltin. Planların oluşturulmasıyla ilgili ayrıntılı talimatlar hemen hemen her bölümde verilmiştir. İhtiyaçlarınıza en fazla uyan talimatları sürdürün ve eğer halen yapamadıysanız planlarınızı yazıya dökün. Bunu yapar yapmaz gözle görülmeyen arzunuza somut bir şekil vermiş olacaksınız üzerinde yaşadığımız dünya, siz, kendiniz ve diğer her türlü maddi varlık, mikroskobik maddeciklerin düzenli bir şekilde örgütlenişi üstelik bu dünya bedenimizin milyarlarca hücresinin her biri ve maddelerin her bir atomu gözle görülemeyen bir enerji olarak başlamıştı. Bilimin kanıtladığı kadarıyla bütün evren yalnızca iki elementten oluşmuştur. Madde ve enerji. Algılanabilen her şeyi evrenin bir ucundaki en büyük yıldızlardan insan oluna kadar her şey, madde ve enerjinin birleşiminden oluşmuştur. Arzu, düşünce dalgalarıdır. Düşünce dalgaları, enerji şeklindedir. Para kazanmaya yönelik düşünce dalgaları, arzuyla işe başladığında, doğanın bu dünyayı hatta evrendeki her bir maddeyi yaratırken kullandığı şey, hizmetinizi alıyorsunuz demektir. Değişmez kanunların yardımıyla bir servet edinebilirsiniz. Ama önce bu kanunları ve onları kullanmayı öğrenmelisiniz. Tekrarlar sayesinde ve bu prensiplerin tanımına mümkün olan her yönden yaklaşarak yazar size büyük servetin kazandırıldığı sırrı açmayı ümit ediyor. Garip ve çelişkili görünebilir ama sır bir sır değil. Doğa üzerinde yaşadığımız dünyada, yıldızlarda ve gezegenlerde, etrafımızdaki elementlerde, her bir çimende ve görebildiğimiz her türlü hayat şeklinde sırrın reklamı yapılıyor. Eğer tüm anlatılanları tamamen anlamıyorsanız moralinizi bozmayın. Zihni ile ilgili tecrübeleri bir öğrenci olmadığınız sürece tüm bunları tek okumada içselleştirmeniz beklenmiyor. Buradaki prensipler hayal gücünün anlaşılması yolunu açmaktadır. Bu felsefeyi iki, iki kez okurken dikkatlice anladığınız özümseyin. Sonra tekrar okuyun ve irdeleyin. Bir şeyin onu açıklık kazandırdığını ve bütününü daha geniş açıdan anlamanızı sağladığını keşfedeceksiniz. Hayal gücü uygulamayla servetler getiriyor. Fikirler, bütün servetlerin başlangıcıdır. Düşünceler, hayal gücünün ürünleridir. Büyük servetler kazandıran ve iyi bilinen birkaç fikri inceleyelim. Bu büyük servetler kazandıran, bu hikayelerin zenginliğin elde edilmesinde ayar kullandığı yöntemle ilgili kesin bilgiler taşıyacağını ümit ediyoruz. 50 yıl önce yaşlı bir kasaba doktoru kasabaya geldi. Atını bağladı, eczaneye arka kapıdan sessizce süzülüp genç tezgahtarla pazarlığa girişti. Doktor ve tezgahtar ilaç tezgahının arkasında bir saatten uzun bir süre konuştular. Sonra doktor çıktı, at arabasına gidip geniş, eski tip bir kazan ve kazanın içindekilerin Karıştırılmasında kullanılan büyük tahta bir kaşık getirip dükkanın arka tarafına koydu. Tezgahtar kazanı inceledi, cebine uzanıp bir tomar para çıkardı. Doktor uzattı. Tomarda tam olarak 500 dolar vardı. Tezgahtarın bütün birikmiş parası. Doktor üzerinde gezi formülün yazılı olduğu bir kağıt parçası uzattı. Kağıtta yazılı olan şey son derece değerliydi. Ama doktor için değil, bu sihirli sözcükler kazanı kaynatmak için gerekliydi. Ama ne doktor ne de genç tezgahtar bu kazandan ne kadar muhteşem servetlerin çıkacağından habersizdi. Doktor o ıvır zıvırı 500 dolara sattığı için memnundu. Tezgahtar bütün birikimini sadece bir parça kağıt ve bir kazana yatırarak büyük bir risk alıyordu. Yatırımının gün gelip Alaaddin'in sirri lambasını geride bırakacak şekilde altında dolup taşacağı aklına bile gelmezdi. Tezgahtarın gerçekte satı, satın aldığı şey bir fikirdi. Eski kazan, tahta kaşık ve kağıdın üzerindeki sözcükler rastlantı saldı. Kazanın yeni sahibi, talimatları doktorun hakkında hiçbir şey bilmediği sırrı ekleyince, kazanın garip performansı ortaya çıkmaya başladı. Genç adamın gezi mesaja kazanın altında dolup taşmasını sağlayacak ne eklediğini bulup bulamayacağınıza bir bakın. Hayal ürünü hikayelerden daha garip, ama gerçek bir hikaye var karşınızda. Bir fikir şeklinde başlayan gerçekler. Bu fikrin ürettiği büyük altın servetine bir bakalım. Bu fikir, kazanın içindekileri milyonlarca insana dağıtan dünyanın her yerindeki kadın ve erkeklere hala büyük servetler kazandırmaktadır. Eski kazan, dünyanın en büyük şeker tüketicilerinden biridir. Dolayısıyla şeker panceri üretiminde şekerin rafine edilip pazarlanmasında çalışan binlerce kadın ve erkeğe iş sağlamaktadır. Eski Kazan, yılda milyonlarca cam şişe tüketerek çok sayıda cam işçisine iş sağlamaktadır. Eski Kazan, dünya çapında katip, senegrof, reklamcı ve reklam metin yazar ordusuna iş sağlamaktadır. Ürünü tanıtan muhteşem filmleri yaratan çok sayıda sanatçıya ün ve servet kazandırmıştır. Kesin bir amaç, Kesin planlarla birleştiğinde paraya çevrilebileceğini gerçeğini bilmiyorlardı. Eğer siz de çok çalışmanın ve dürüstlüğün tek başına zenginliği getireceğine inananlardansanız bu düşünceye boş verin. Bu doğru değil. Zenginlik büyük miktarlarda geldiğinde sadece çok çalışmanın sonucu değildir. Zenginlik eğer gelirse sadece şans ve tarihlerin eseri olarak değil, kesin planların uygulanmasına cevap olarak gelir. Fikirler, gözle görülmeyen güçlerdir. Ama kendilerini hayata getiren fiziksel beyinlerden daha fazla güçleri vardır. Kendilerini yaratan beyinler, onları fırlatıp attığında kendi kendilerine yaşayacak güçlere sahiptirler. Birleştirici ve yaratıcı hayal gücünü kullanabilir ve gerekli pratiklere karşı konulamaz bir şekilde bir arada çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Hayal gücü, Birçok başarısızlıkta eksik olan bileşkendir, Birçok başarının katalizörüdür. Asak Kandler Coca-Cola formülünü icat etmedi. Formülü servete dönüştüren hayal gücünü kullandı. Hayal gücüyle desteklenen kesin bir amaç için belirli miktarda para istediğinizde sınırsız miktarda para sizi beklemektedir. Onu sadece isteyen bir vaize 1 milyon dolar kazandırmıştır. Basit bir fikirle elde edilmek üzere bekleyen pek çok servet bulunmaktadır. Özgün bir plan bile sizin hedeflerinizi sadece yeni bir birleşimle ortaya koyarak binlerce ya da milyonlarca doları nasıl kazanabileceğinizi düşünün. Düşün ve zengin ol 6. Bölüm Zenginliklere doğru 6. Adım İnsanın kazandığı her şeyin bir arzu şeklinde başladığını, bu arzunun soyuttan somuta doğru yolculuğunun ilk aşamasının planların yaratıldığı ve düzenlendiği hayal gücü ötesinde yer aldığını öğrendiniz. Arzu ile ilgili bölümde size para arzunuzu nasıl eşlerine değerine dönüştürmede ilk hareket olarak 6 kesin pratik adım atma formülü verildi. Bu adımların biri dönüşümün gerçekleşeceği kesin pratik planın ya da planların oluşturulmasıdır. Burada bu pratik planları nasıl oluşturacağınıza dair talimatlar bulacaksınız. Birinci adım, paranın kazanılması için gerekli olan planların oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyabileceğiniz kadar çok insan grubuyla işbirliği yapın. 9 adımda anlatılan beyin gücü prensibini kullanacaksınız. Beyin gücü ittifakını oluşturmadan önce grup üyelerinize işbirliği karşılığında önerebileceğiniz avantaj ve yararların neler olduğuna karar verin? Kimse bir karşılık olmadan çalışmaz. Aklı başında kimse bir başkasının karşılık olmadan ki bu karşılığın her zaman para olması gerekmez, çalışmasını isteyemez ve bekleyemez. Beyin gücü takımınızla haftada en az iki kez ve mümkünse daha fazla buluşma ayarlayın. Ta ki paranın elde edilmesi için gerekli planları mükemmel hale getirene dek. Kendinizle de beyin gücü grubunuz arasında tam bir uyum sağlayın ve sürdürün. Bu tarimatı Harfiyen uygularsanız başarısızlıkla karşılaşmayı bekleyebilirsiniz. Tam bir uyumun bulunmadığı yerde beyin gücü ilkesi mümkün olamaz. Şu gerçekleri aklınıza tutun: sizin için büyük önem taşıyan bir işle meşgulsünüz. Başarıyı garantilemek için hatasız bir plan yapmalısınız. Diğer insanların deneyim, eğitim, doğuştan gelen yetenek ve hayal gücü gibi avantajlarına sahip olmalısınız. Bu. Büyük servet kazanmış olan herkesin izlediği yöntemin bir parçasıdır. Hiç kimse, diğer insanların işbirliği olmaksızın büyük bir serveti garanti edecek yeterli deneyim, eğitim, doğuştan gelen yetenek ve bilgiye sahip değildir. Zengin olmaya yönelik olarak benimsediğiniz her plan, sizin ve beyin gücü grubunuzun ortak yaratımı olmalıdır. Siz kısmen ya da tam olarak kendi planlarınızı yaratabilirsiniz. Ama bu planların beyin gücü grubunuz tarafından kontrol edilip onaylandığından emin olun. Eğer uyguladığınız birinci plan başarılı olmazsa onu yeni bir planla değiştirin. Eğer bu plan da işe yaramazsa tekrar yeni bir tanesiyle değiştirin ta ki işe yarayan bir plan bulana dek. Burası birçok insanın başarısızlıkla karşılaştığı noktadır. Çünkü başarısız olan planlarla yenilerini değiştirme konusunda kararlı davranmamaktadırlar. En zeki insan bile pratik ve İşe yarar planlar olmak sizin para kazanmada ya da herhangi bir işte başarılı olamaz. Sadece şu gerçeği aklınızdan çıkarmayın: planlarınız başarısız olursa bu geçici yenilgidir, kalıcı bir başarısızlık değildir. Sadece planlarınızın çok sağlam olmadığı anlamına gelebilir. Başka planlar yapın, yeniden başlayın. Geçici yenilgi sadece tek bir anlama gelir. O da planlarınızda bir şeyin yanlış olduğudur. Milyonlarca insan Hayatlarını yoksulluk ve sefalet içinde geçirirler. Çünkü bir serveti elde edebilecek planları yoktur. Sizin başarınız planlarınızın sağlamlığından daha büyük olamaz. Kendisi vazgeçene kadar kendi kafasında hiç kimse mağrup edilemez. James Hill, doğudan batıya doğru demir yolu döşemek için gerekli olan sermayeyi bulma girişiminin ilk seferinde yenilgiyle karşılaşmıştı. Ama o da yeni planlarla yenilgiyi zafere dönüştürmeyi başardı. Henry Ford, otomobil kariyerinin sadece başlangıcında değil, tepeye doğru çıkarken de geçici yenilgilerle karşılaştı. Yeni planlar hazırladı ve mali zafere doğru ilerlemeye başladı. Büyük zenginlikler kazanan insanları görüyoruz. Ancak genellikle onların sadece zaferlerini fark ediyoruz. Bulundukları yere varmadan önce, üstesinden gelmek zorunda kaldıkları geçici yenilgilere dikkat etmiyoruz. Bu felsefeyi takip eden hiç kimse, Geçici yenilgilerle karşılaşmadan bir servet elde etmeyi bekleyemez. Yenilgi geldiğinde planlarınızın sağlam olmadığına dair bir işaret olarak kabul edin. Planlarınızı yeniden oluşturun ve hedefinize doğru tekrar yelken açın. Hedefinize ulaşmadan önce pes ederseniz vazgeçen olursunuz. Vazgeçenler asla kazanamaz ve kazananlar asla vazgeçmez. Bu cümleyi büyük harflerle bir kağıda yazıp her gece yatmadan önce ve her sabah kalktığınızda göreceğiniz bir yer alsın. Beyin gücü grubunuz için üyeler seçmeden önce yenilgileri ciddiye almayanları seçmeye çaba gösterin. Bazı insanlar sadece paranın para kazandırabileceği gibi fikre aptalcasına inanırlar. Bu doğru değildir. Burada anlatılan prensipler parasal eşlerine dönüşen arzu paranın kazanıldığı bir araçtır. Paranın kendisi hareketsiz bir maddeden başka bir şey değildir. Tek başına hareket edemez, düşünemez ve konuşamaz. Ama onu, arzu eden insanın kendisini çağırdığını duyar. Zekice planlama, zenginliğe ulaşmak için tasarlanan her işte, başarı kazanmanın vazgeçilmez bir övesidir. Dünyada geniş anlamda iki tip insan vardır. Biri liderler, diğeri de izleyenler olarak bilinir. Seçtiğiniz işinizde lider olmak mı, Yoksa izleyen olmak mı kalmak istediğinize karar verin. İkisinin karşılığı arasındaki fark büyüktür. İzleyen kişinin, liderin hakkı olan karşılığı beklemesi mantıksızdır. Oysa takipçilerin birçoğu, bir şey yapmadan liderle aynı karşılığı bekleme hatasını yaparlar. İzleyen olmada utanılacak bir şey yoktur. Öte yandan, izleyen olarak kalmak bir şeref de değildir. Çoğu büyük lider, izleyen olarak başlamıştır. Daha sonra büyük liderler olmuşlardır. Çünkü onlar zeki takipçilerdi. Birkaç istisna dışında liderini zeki reziyemeyen biri etkin bir lider olamaz. Liderini etkin bir şekilde yazıyan kişi genellikle liderliğe en hızlı geçen kişidir. Zeki bir takipçinin birçok avantajı vardır. Liderinden bilgi almak fırsatı da bunlardan biridir. Liderin temel özellikleri 1. Kararlı cesaret Kişinin kendisi ve mesleği, hakkındaki bilgisine dayanır. Hiçbir takipçi, kendine güveni ve cesareti olmayan bir liderin hakimiyeti altında olmak istemez. Hiçbir zeki takipçi, uzun süre böyle bir liderin hakimiyeti altında kalmaz. 2. Özdenetim Kendi kendini kontrol edemeyen insan, başkalarını asla kontrol edemez. Özdenetim, takipçiler için ilham verici bir yöndür. Ve en zeki olanlar bunu taklit edeler. Üçüncü, kuvvetli bir adalet duygusu. Adalet duygusu olmaksızın hiçbir lider takipçilerini komuta edemez ve onlardan saygı göremez. Dördüncü, mutlak kararlılık. Kararında tereddüt gösteren lider kendinden emin olmadığı zemini uyandırır. Başkalarını başarıyla idare edemez. Beşinci, planların kesinliği. 6 alınan karşılıktan daha fazlasını yapma alışkanlığı. Yedinci, hoş bir kişilik. Sekizinci, anlayış ve hoşgörü. Bu bölümde anlatılan bilgiyi okuyup özümsemiş olarak artık kendi kişisel hizmetlerinizi pazarlamak için pratik bir plan yapmaya hazırsınız. Bu bölümde kişisel hizmet satışının planlanmasında esas olan her prensibin uygun bir tanımını bulacaksınız. Buna liderliğin en önemli özellikleri, liderlikte en yaygın başarısızlık nedenleri, liderlik için fırsat alanlarının tanımı, hayatın her adımında başarısızlığın temel nedenleri ve kişinin kendi analizinde kullanılması gereken önemli sorunlar dahildir. Doğru bilginin geniş ayrıntılı sunumuna, kişisel hizmet pazarlayarak zengin olma yolunu seçenlerin ihtiyacı olacaktır. Servetini kaybedenler, ve para kazanmaya yeni başlayanların zenginliği elde etmek için kişisel hizmetten başka teklif edecekleri bir şey yoktur. Bu nedenle hizmetin en iyi avantajla pazarlanmasında gerekli olan pratik bilgilere sahip olmaları çok önemlidir. Bu bilgi personel şefleri ve çalışanların seçimi ve etkin organizasyonun sürdürülmesinde görevli olan diğer yöneticiler için çok değerlidir. Eğer bu ifadeden şüpheniz varsa 28 başarılı liderin 11 sırrını, liderlerin başarısız olmasının 10 nedenini öğrenin. Gördüğünüz, herhangi bir olumsuz etkinin üstesinden gelin. Yeni liderlik için 6 alanı ve istediğiniz, herhangi bir alandaki iyi bir işe elde etmek için 5 yolu kullanın. Başarı açıklama gerektirmez. Başarısızlık bahane izin vermez. Düşün ve Zengin Ol 7. Bölüm Zenginliklere doğru yedinci adım. Başarısızlık yaşayan 25 binin üzerinde kadın ve erkeğin incelenmesi sonucunda kararsızlığın 30 maddelik belli başlı başarısızlık listesinin neredeyse başına geldiği gerçeği ortaya konulmuştur. Karar vermenin tersi olan erteleme de herkesin üstesinden gelmesi gereken ortak bir düşmandır. Bu kitabı bitirdiğinizde, çabuk ve kesin kararlara varma kapasitenizi sınama fırsatı bulacak ve tanımlanan prensipleri eyleme dönüştürmeye hazır olacaksınız. Milyonlarca dolarlık servete sahip olan birkaç yüz kişinin incelenmesiyle bu insanların çok çabuk karara vardıkları ve eğer değiştirirlerse bunu çok yavaş yaptıkları gerçeğini ortaya koymuştur. Parayı çoğaltmada başarısız olan insanlar istisnalar dışında çok yavaş karar verme ve bu kararı sık ve çabuk değiştirme alışkanlığına sahiptir. Henry Ford'un en göze çarpan niteliklerinden biri, çabuk ve kesin karar verme ve bu kararı çok yavaş değiştirme alışkanlığıdır. Bu özellik Ford'un inatçı olarak ün salmasına neden olmuştu. Ford'un bütün üreticileri ve danışmanları ünlü Model T'yi değiştirmesi için ısrar ederken üretmeye devam etmesinin neden olan şey bu özelliğiydi. Belki Ford değişikliği yapmada çok gecikti ama hikayenin diğer yanı Ford'un kararındaki katılığın model değişimine gerek kalmadan büyük bir serveti getirmesiydi. Ford'un kesin kararlı olma alışkanlığında hiç kuşkusuz inatçılığının payı vardır. Ama bu özellik geç karar verme ve bunu sık sık değiştirmeye tercih edilir. İhtiyaçları için... Yeterli miktarda para kazanmada başarısız olan insanların çoğu genellikle diğerlerinin görüşünden kolayca etkilenirler. Gazetelerin ve komşu dedikodularının kendileri için karar vermesine izin verirler. Görüşler dünyadaki en ucuz mallardır. Herkesin kabul edecek keçiler için bir yığın görüşü vardır. Karar verirken başkalarının görüşlerinden etkileniyorsanız hiçbir işte başarılı olamazsınız. Hele arzunuzu paraya çevirme işinde hiç. Eğer başkalarının görüşlerinden etkileniyorsanız, kendinize ait hiçbir arzunuz olmayacaktır. Burada anlatılan prensipleri uygulamaya başladığınızda, kendi kararınızı kendiniz verip, kendi danışmanınız olun. Beyin gücü grubunuz dışında kimseye güvenmeyin. Ve bu grubu seçerken yalnızca sizin amacınıza uyum ve anlayış içinde çalışacak olanları seçtiğinizden emin olun. Akrabalar ve yakın arkadaşlar, amaçları olmasa da Genellikle insanı görüşleriyle ve bazen de komik olduğunu düşündükleri dalga geçmeleriyle engellerler. Binlerce kadın ve erkek hayatları boyunca aşağılık kompleksine sahip olurlar. Çünkü iyi niyette cahil bir insan görüşleriyle ya da saçmalıklarıyla onun güvenini yıkmıştır. Kendi beyniniz ve aklınız var. Onu kullanıp kendi kararınızı verin. Birçok durumda olacağı gibi eğer diğer insanlardan karar vermenizi mümkün kılacak bilgi almaya ihtiyacınız varsa amacınızı açıklamadan sessizce alın bu bilgiyi. Çok fazla bilgiye sahip olduklarını göstermeye çalışmak az bilgisi olan insanların özelliğidir. Böyle insanlar çok fazla konuşur ve çok az dinlerler. Eğer çabuk karar verme alışkanlığını edinmek istiyorsanız gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açın. Ağzınızı kapalı tutun. Çok fazla konuşanlar, başka şeyleri çok az yaparlar. Eğer dinlediğinizden daha fazla konuşuyorsanız, kendinizi yalnızca daha fazla bilgi edinme fırsatından yoksun bırakmakla kalmıyor, sizi kıskandıkları için yenilgiye uğramaktan büyük zevk alacak olan insanlara planlarınızı ve amaçlarınızı açıklamış da oluyorsunuz. Ayrıca, çok fazla bilgi sahibi olan bir insanın, yanında ağzınızı her açışta o insana bilgi dağarcığınızın tamamını ya da eksikliğini göstermiş oluyorsunuz. Gerçek bilgelik, alçak gönüllülük ve sessizlikle dikkati çekmektir. Eğer planlarınızdan açıkça söz ederseniz, bir başkasının bu planlar doğrultusunda sizi atlattığını görüp şaşırabilirsiniz. İlk kararınız ağzınızı kapatıp gözlerinizi ve kulaklarınızı açmak olsun. Bu tavsiyeye uymanız için bir hatırlatma olarak aşağıdaki sözü büyük harflerle yazıp her gün görebileceğiniz bir yere asın. Dünyaya ne yapmak istediğinizi söyleyin ama önce yapın. Bu söz en önemli şeyler Sözcükler değil, eylemdir sözüyle aynı anlama gelmektedir. Bir kararın özgürlük getirmesi, kararın değeri olanlara uygulamak için gereken cesarete bağlıdır. Uygarlığın kuruluşuna yönelik kararlar, büyük risklerin alınmasıyla verilmiştir. Lincoln, Amerika'daki beyaz olmayan insanlara özgürlük veren, özgürlük bildirisini yayınlama kararını binlerce arkadaş ve Politik destekçinin ona karşı tavır alacağını bilerek vermişti. Sokrates'in kişisel inançlardan vazgeçmek yerine zehir içme kararı çok cesurcaydı. Zamanı bin yıl öteye götürmüş ve o zaman doğmamış olan insanlara konuşma ve düşünme özgürlüğü vermişti. Çabuk karar veren ve ne istediğini kesin olarak bilenler bunu genellikle elde ederler. Liderler hayatın her döneminde çabuk ve kesin karar verirler. Lider olmalarının başlıca nedeni budur. Dünya, sözleri ve davranışları nereye gittiğini bildiğini gösteren insanlar için yer açma alışkanlığındadır. Kararsızlık genellikle gençlikte başlayan bir alışkanlıktır. Ortaokul, lise ve hatta üniversiteden kesin bir amaç olmaksızın geçerken alışkanlık kalıcı bir hale alır. Kararsızlık alışkanlığı öğrenciyi seçtiği meslekte de izler. Eğer bir meslek seçebilirse genellikle okuldan yeni çıkan genç bulunabilecek herhangi bir işi tercih eder. Bulduğu ilk işe girer. Çünkü kararsızlık alışkanlığı içine işlemiştir. Bugün Ücretlilerin %98'i belirli bir pozisyon planlamak için kararlılıkları ve bir işverenin nasıl seçebildiklerine dair bilgileri bulunmadığından çalışmakta oldukları işlerde kalmaktadırlar. Kesin kararlılık her zaman cesaret gerektirir. Bazen de büyük cesaret. Bağımsızlık bildirisini imzalayan 56 adam bu bildiri imzalayarak hayatlarını tehlikeye atmışlardı. Belirli bir işi elde etmek için kesin karara varan ve hayattan istediği ücreti vermesini talep eden bir kişi, bu karar için hayatını değil, sadece ekonomik özgürlüğünü riske atmaktadır. Parasal bağımsızlık, zenginlik, arzu edilen bir iş ve mesleki pozisyon bunları pek beklemeyi, planlamayı ya da talep etmeyi reddeden ya da ihmal eden kişilerin erişebileceği şeyler değildir. Zenginliği, Samuel Edimson, kolonilerin özgürlüğünü istediği kadar isteyen bir kişinin onu elde edeceği kesindir. Kararsızlık, başarısızlığın temel nedenidir. Herkesin bir fikri vardır. Ancak sonunda sizin dünyanızı döndüren şey sizin fikrinizdir. Kararlı bir zihin kendini aşırı derecede Fazladan gücü hazırlar. Kararsızlık genellikle gençlikle başlar. Ondan uzak durun. Başkalarının durmasına da yardımcı olun. Büyük kararlara yol açan olayları inceleyin. Böylece hayatın her döneminde kararlı ve etkin hareket etmek için bir rehber kazanmış olursunuz. Özgürlük için duyulan büyük arzu özgürlüğü getirir. Zenginlik için duyulan büyük arzu da zenginliği. DÜŞÜN VE zengin OL 8. BÖLÜM Arzuyu parasal eşlerine dönüştürmede kararlı olmak önemli bir etkendir. Kararlılığın temeli irade gücüdür. İrade gücü ve arzu uygun bir şekilde birleştirildiğinde karşı konulamaz bir çift olurlar. Büyük zenginliklere kavuşan insanlar genellikle soğukkanlı olarak bilinirler. Oysa sıklıkla yanlış anlaşılmaktadırlar. Onların sahip olduğu şey, amaçlarına kavuşmak için kararlılıkla karıştırıp arzularını destekledikleri irade gücüdür. İnsanların büyük çoğunluğu ilk itiraz ya da talihsizlikle karşılaşma durumunda amaçlarını ve hedeflerini bir kenara atıp vazgeçmeye hazırdılar. Yalnızca birkaçı bütün itirazlara rağmen hedeflerine ulaşana dek devam eder. Kararlılık için kahramanca bir tanım bulunmayabilir. Ama su, çimento için nasıl bir anlam taşıyorsa, kararlılık da insan karakteri için o anlamı taşımaktadır. Bir servetin oluşması genellikle bu felsefedeki 13 etkenin hepsinin uygulanmasını gerektirir. Bu prensipler para kazanmak isteyen herkes tarafından anlaşılmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır. Eğer bu kitabı içindeki bilgileri uygulamaya niyetiyle okuyorsanız kararlılığınıza yönelik ilk test ikinci bölümde anlatılan 6 adımı izlemeye başladığınızda ortaya çıkacaktır. Eğer hedeflediği belirli bir amaca ve bu amaca ulaşmaya yönelik planı olan %2'lik grubun içinde değilseniz talimatları okuyup günlük alışkanlıklarınıza devam edebilirsiniz. Ve bu talimatlara hiç uymayacaksınız. Kararlı olmamak başarısızlığın temel nedenlerinden biridir. Binlerce insanla yapılan deneyler, kararlı olmanın insanların çoğunluğunda görülen yaygın bir zayıflık olduğunu göstermektedir. Çaba ile üstesinden gelinebilecek bir zayıflıktır bu. Yeterince kararlı olmamanın üstesinden gelmek tamamen insanın arzusunun yoğunluğuna bağlıdır. Bütün başarıların başlangıç noktası arzudur. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Zayıf arzular, zayıf sonuçlar doğurur. Tıpkı zayıf bir ateşin zayıf bir sıcaklık yayması gibi. Eğer kararlı olmadığınızı düşünüyorsanız, bu zayıflığın üstesinden arzunuzun altına güçlü bir ateş yakarak gelebilirsiniz. Kitabı sonuna kadar okumaya devam edin. Sonra arzu bölümüne gidip, altı adımla ilgili olarak verilen talimatları derhal uygulamaya başlayın. Bu talimatları uygulamadaki hevesiniz, para kazanmayı gerçekten ne kadar çok ya da ne kadar az istediğinizi gösterecektir. Eğer kayıtsız olduğunuzu görürseniz, servet edinmeye başlamadan önce kesinlikle edinmeniz gereken para bilincini henüz edinmediğinizden emin olabilirsiniz. Eğer yeterince kararlı olmadığınızı düşünüyorsanız, dikkatinizi beyin gücü bölümünde verilen talimatlara odaklayın. Etrafınızı beyin gücü grubuyla çevirin, bu grubun işbirlikçi çabalarıyla kararlılığınızı geliştirebilirsiniz. Kendi kendine telkin ve bilinçaltı bölümlerinde kararlılığın gelişimi konusunda... Ek bilgiler bulacaksınız. Alışkanlık oluşturma, doğanız, arzu ettiğiniz nesnelerin ya da hedeflerin açık bir resmini bilinçaltınıza yerleştirinceye kadar bu bölümde sınırları çizilen talimatları izleyin. O noktadan itibaren kararlılık eksikliği nedeniyle engellenmeyeceksiniz. Bilinçaltınız sürekli olarak çalışır. Siz uyurken ve uyanırken Kuralları ara sıra uygulama çabanızın hiçbir değeri olmayacaktır. Bir sonuç elde etmek için... Bütün kuralları bir alışkanlık haline getirene dek uygulamalısınız. Gerekli para bilincini başka türlü geliştirmenin yolu yoktur. Yoksulluk, aklı ona yatkın olanlara doğru çekilir. Tıpkı paranın zihinleri zenginliğe hazır olanlara doğru çektiği gibi. Yoksulluk bilinci, para bilincinin bulunmadığı aklı ele geçirir. Yoksulluk bilinci, ona uygun olan alışkanlıklar bilinçli olarak uygulanmaksızın gelişir. Para bilinci ise kişi eğer böyle bir bilinçle doğmadıysa düzenli olarak yaratılmalıdır. Yukarıdaki paragrafın anlamını iyice kavradığınızda servetin elde edilmesinde kararlılığın önemini anlayacaksınız. Kararlı olmazsanız daha başlamadan önce yenilmiş olursunuz. Kararlılıkla kazanacaksınız. Uyurken kabus gördüyseniz kararlılığın anlamını fark edersiniz. Yatağınızda yatıyorsunuzdur, yarı uyanıksınızdır, boğulmak üzere olduğunuzu hissedersiniz. Dönmeyi ya da bir yerinizi oynatmayı başaramazsınız. Kaslarınızın kontrolünü yeniden kazanmaya başlamanız gerektiğini fark edersiniz. İrade gücünün kararlı çabalarıyla sonunda bir elinizin parmaklarını oynatmayı başarırsınız. Parmaklarınızı oynatmayı başararak kolunuzdaki kasların kontrolünü ele geçirebilirsiniz. Ta ki kaldırmayı başarana dek. Sonra diğer kolunuzun kontrolünü de aynı şekilde kazanırsınız. Daha sonra da önce bir bacağınızın ardından diğerinin kontrolünü ele geçirirsiniz. Derken büyük bir irade gücü kullanarak bütün kas sisteminizin kontrolünü sağlar ve bu kabustan çıkarsınız. Bu iş adım adım gerçekleştirilir. Zihinsel durgunluğunuzdan da aynı işlemleri izleyerek sıyrılmanız mümkün olabilir. Önce yavaş yavaş hareket edersiniz ardından tam kontrolü sağlayana dek hızınızı artırırsınız. Başlangıçta ne kadar yavaş olursanız olun hareket etmekte kararlı olmalısınız. Başarı kararlılıkla gelecektir. Eğer beyin gücü grubunuzu özenle seçerseniz, kararlılığınızı geliştirmeniz için yardımcı olacak en az bir kişide bulursunuz bunu. Bazı zengin insanlar kararlılığı alışkanlık haline getirmişlerdir. Çünkü şartlar onları öylesine etkileri altına almıştır ki kararlı olmak zorunda kalmışlardır. Kararlılık alışkanlığı edinenler başarısızlık sırasında güvence sahibidirler. Kaç kere yenilirseniz yenilirsinizler Sonunda merdivenin tepesine ulaşırlar. Bazen sanki insanın içinde görevi kişiyi her türlü cesaret kırıcı denemekten geçirerek sınava kullan bir rehber var gibi görünmektedir. Yenilgiden sonra kendilerini toparlayanlar ve denemeye devam edenler istedikleri yere varırlar ve dünya şöyle bağırır. Bravo! Bunu yapabileceğini biliyordum. Gezi rehber hiç kimsenin kararsızlık denemesinden geçmeden başarıya ulaşmasına izin vermez. Bu sınavı geçemeyenler sınıfta kalır. Sınava geçenler kararlılığın ödülünü alırlar. Karışıklık olarak hedefledikleri şeye varırlar. Hepsi bu değil. Maddi karışıklıktan çok daha fazlasını yani her başarısızlık aynı veya daha güçlü bir başarının tohumunu da beraberinde getirir. Bilgisinde kazanırlar. Bu konuda bazı istisnalar vardır. Bazı insanlar deneyimleri sayesinde kararlılığın gücünü bilirler. Bunlar... Yenilginin geçici olmasından başka bir görüşü kabul etmeyenlerdir. Arzularını kararlılıkla sürdürenlerdir ki yenilgileri sonunda zafere dönüşür. Biz kenarda durmuş seyredenler, yenilgiyle yıkılıp bir daha hiç kalkamayanların sayısının ne kadar fazla olduğunu görürüz. Yenilgiyi daha büyük çaba göstermek için bir zorunluluk olarak gören az sayıda kişiyi de görüyoruz. Bu kişiler hayatın geri vitesini hiç kabul etmezler. Ancak görmediğimiz şey, çoğumuzun var olduğunu bile hiç düşünmediği şey, cesaret kırıklığıyla karşılaşanların imdadına yetişen sessiz ama karşı konulmaz güçtür. Eğer bu güce bir at koyacak olursak buna kararlılık diyebiliriz. Hepimizin bildiği bir şey, eğer bir insan kararlı değilse hiçbir işte kayda değer bir başarı kazanamaz. Kararlılık zihinsel bir durumdur. Bu yüzden öğrenilebilir. Bütün zihinsel durumlar gibi kararlılık da çeşitli nedenlere bağlıdır. Bunların arasında amacın kesinliği, insanın ne istediğini bilmesi, kararlılığın gelişimine doğru birinci ve belki de en önemli adımdır. Güçlü bir güdü insanı her türlü zorluğun üstesinden gelmeye zorlar. İkinci Arzu Yoğun bir arzuya sahipseniz hedefinize doğru ilerlerken kararlılığı kazanmak ve sürdürmek nispeten kolaydır. Üçüncü, kendine güven. Bir planın uygulanmasında kişinin kendi ve tekniğine güvenmesi, planını kararlılıkla takip etmesi için ona güç verir. Dördüncü, planların kesinliği. Planlar zayıf ve uygulanması çok zor olsa da eğer iyi organize edilmişse kararlılığı cesaretlendirir. Beşinci, doğru bilgi. Kişinin deneyim ve gözleme dayanarak planlarının sağlam olduğunu bilmesi kararlılığı geliştirir. Bilmek yerine tahmin etmek kararlılığı yıkar. 6. işbirliği. Sempati, anlayış ve diğerleriyle uyumlu işbirliği kararlılığı geliştirir. 7. irade gücü. Kişinin düşüncelerini kesin hedefi uygulamaya yönelik planlar üzerine yoğunlaştırma alışkanlığı kararlılığa yol açar. 8. alışkanlık. Kararlılık alışkanlığın doğrudan sonucudur. Zihin beslendiği günlük deneyimleri içini alır ve onları bir parçası haline getirir. En büyük düşman olan korku, cesur davranışların zorba tekrarıyla etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Kararlılık konusunu bırakmadan önce kendinize ait bir liste çıkarın. Bu önemli nitelikte ne gibi bir eksiğiniz olduğunu belirleyin. Kendinizi cesaretle ölçün ve başarıya ulaşmanız için bu 8 maddeden hangisinin size olmadığını görün. Bu analiz kendinizle ilgili yeni bir anlayış kazandıracaktır size. Burada sizinle başarı arasında duran gerçek düşmanlarınızı bulacaksınız. Sadece kararlılık, konusundaki zayıflığı gösteren belirtileri değil. Bu zayıflığın derinlere yerleşmiş bilinçaltı nedenlerini de bulacaksınız. Listeyi dikkatle inceleyin ve eğer gerçekten kim olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız kendinizle dürüstçe yüzleşin. Bunlar zengin olmaya çalışan herkesin öğrenmesi gereken zayıflıklardır. Birinci, ne istediğini açıkça ve tam olarak tanımlayamama. İkinci, nedenli ya da nedensiz erteleme. Üçüncü, özelleşmiş bilgiyi elde etmeye karşı ilgi eksikliği. Dördüncü, kararsızlık. Sorunlarla dürüstçe yüzleşmek yerine her olayda sorumluluğu başkasına atmak. 5. Sorunların çözümü için kesin planlar yaratmak yerine mazeretlere güvenme alışkanlığı. 6. Kendinden memnun olma. Bu rahatsızlık için çok az çözüm vardır ve bundan muzdarip olanlar için hiç umut yoktur. 7. Bütün olaylarda itirazlara karşı durup savaşmak yerine uzlaşmaya hazır olmayla görülen kayıtsızlık hali. 8. Kişinin hataları yüzünden başkalarının suçlama ve uygun olmayan şartları kaçınılmaz olarak kabul etme alışkanlığı 9. harekete yönlendiren güçlü düşüncelerin seçimindeki ihmal yüzünden arzunun zayıf olması 10. ilk yenilgi anında vazgeçmeye karşı duyulan isteklilik hatta heveslilik 11. analiz edilebilecek şekilde yazılmış organize plan yetersizliği 12 görüşlere dayanarak hareket etmeyi ya da ortaya çıkardığı anda fırsatı yakalamayı ihmal etme alışkanlığı. 13. kararlı bir şekilde istemek yerine dilemek. 14. zenginliği hedeflemek yerine yoksullukla uzlaşma alışkanlığı. harekete geçme ve sahip olma hırsında genel bir eksiklik. 15. zenginliğe giden bütün kestirme yolları araştırmak. Karşılığında bir eşdeğer vermek sizin almaya çalışmak. 16. Eleştirilme korkusu. Diğer insanların düşüneceği, yapacağı ya da söyleyeceği şeyler yüzünden plan yapma ve harekete geçirmede yetersizlik. Bu düşman listenin başında gelir. Çünkü genellikle varlığının fark edilmediği bilinç altında yer alır. Kararlılık nasıl güçlendirilir? Kararlılık alışkanlığına götüren dört temel adım vardır. Bunlar, çok büyük zeka, çok fazla eğitim gerektirmez, sadece bir zaman ve çaba gerektirir. Gerekli adımlar şunlardır. Yerine getirilmesi için ateşleyici bir arzuyla desteklenen belli bir ağaç, sürekli eylemlerle uygulanan belirli bir plan, akrabaların, arkadaşların veya tanıdıkların olumsuz önerileri dahil, bütün olumsuz ve cesaret kırıcı etiketlere karşı kapalı bir zihin yapısı, Kişiyi hem amaç hem de planın uygulanmasında cesaretlendirecek bir veya daha fazla insanın dostça ittifakı. Akılda tutulması gereken notlar. Kararlılık, insan karakterini karbonun kırılgan demiri bükülemez çeliğe dönüştürdüğü gibi değiştirir. Kararlılıkla sihirli para birincini geliştirebilirsiniz ve bilinçaltınız sürekli olarak istediğiniz parayı elde ettiğiniz için çalışır. 8 maddelik kararlılık listesi için içinizde kararlılığı nasıl geliştirebileceğinizi gösterir. Özel eğitim için 8 alan kararlılığınız için hedef belirler. İşlerin nerede zorlaştığına dikkat edin. Zorlukların işleri nasıl harekete geçirdiğini göreceksiniz. Düşün ve zengin ol. 9. bölüm. Paranın elde edilmesinde güç vazgeçilmez bir öğedir. Planları harekete dönüştürecek yeterli güç yoksa planlar boş ve yararsızdır. Bu bölüm kişinin gücü nasıl elde edip kullanacağını gösteren yöntemi anlatacaktır. Güç organize ve zekice yönetilen bilgi olarak tanımlanabilir. Güç burada kullanıldığı şekliyle kişinin arzusunu parasal eşdeğerine dönüştürülmesini sağlamaya yetecek örgütlü çabayı ifade etmektedir. Örgütlü çaba, belirli bir amaca yönelik olarak uyum içinde çalışan iki veya daha fazla kişinin çabasının bir araya gelmesinden meydana gelir. Güç, paranın birikimi için gereklidir. Güç, paranın biriktirdikten sonra elde tutulması için gereklidir. Gücün nasıl kazanılacağını bir görelim. Birinci yöntem Sonsuz akıl. Bu bilgi kaynağına başka bir bölümde tarif edilen işlem yoluyla yaratıcı hayal gücünün yardımıyla ulaşılabilir. İkinci, bilgi birikimi. İnsanoğlunun bilgi birikimi iyi donanımlı bir kütüphanede veya internette bulunabilir. Bu birikmiş bilginin en önemli bölümü okullarda ve üniversitelerde öğretilir. Üçüncü, Deney ve araştırma Bilim alanında ve hayatın her döneminde insanlar gündelik olarak yeni bilgileri toplamakta, sınıflandırmakta ve organize etmektedir. Bilgi birikimi yoluyla ulaşılamadığında insanın başvuracağı kaynak budur. Burada yaratıcı hayal gücü sıklıkla kullanılır. Bilgi, yukarıdaki kaynakların herhangi birinden elde edilebilir. Bu bilgi düzenleyip örgütlenerek kesin planlara, bu planlar da eylem biçiminde ifade edilerek güce dönüşebilir. Eğer kişi bilgiyi oluşturup kesin bir plan halinde ifade etme konusunda bir tek kendi çabasına güveniyorsa, en büyük üç bilgi kaynağının incelenmesi bu kişinin yaşayacağı zorluğu kolayca ortaya koyacaktır. Eğer bu planlar geniş kapsamlıysa ve büyük çaplı bir hareketi gerektiriyorsa, kişi başkalarına gerekli güç öğesini aşılamaktan önce onları kendisiyle işbirliği yapmaya ikna etmelidir. Beyin gücü grubu sayesinde güç elde etmek, beyin gücü ortaklığı, belirli bir amaca ulaşmada iki veya daha fazla kişi arasındaki bilgi ve çabanın uyumlu bir ruh hali içinde ortak bir amaç için bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Hiç kimse beyin gücünden yararlanmadan büyük bir güce sahip olamaz. Daha önceki bölümde paranın fiziksel eşdeğerine dönüştürülmesi amacıyla bir plan yaratılması için gerekli talimatlar verilmişti. Eğer bu talimatları zekice ve kararlı bir biçimde uygularsanız ve beyin gücünüzün oluşumunda seçici davranırsanız fark etmeseniz bile amacınıza yarı yarıya varmış olacaksınız. Bu yüzden uygun bir şekilde seçilmiş... Beyin gücü grubu sayesinde sizin için açık hale gelecek olan gözle görünmeyen potansiyel gücü daha iyi anlayabilirsiniz. Burada beyin gücü prensibinin iki özelliğini açıklayacağız. Bunların bir tanesi yapısı itibariyle ekonomik, diğeri ise ruhsaldır. Ekonomik özellik çok açıktır. Ekonomik avantajlar, kişiye mükemmel uyum içinde yardım etmeye istekli bir grup insanın tavsiye, danışmanlık, ve kişisel işbirliği elde eden herkes tarafından yaratılabilir. Bu tür işbirlikçi ittifak hemen hemen bütün büyük servetin temelinde yatmaktadır. Bu büyük gerçeği anlamanız sizin parasal durumunuzu kesinlikle belirleyecektir. Beyin gücü prensibinin ruhsal yanını anlamak çok daha zordur. Bu ifadeden anlamlı bir öneri çıkarabilirsiniz. İki zihin üçüncü bir zihne benzeyen gözle görünmeyen bir güç yaratılmadan bir araya gelmez. İnsan zihni, bir parçası ruhsal olan bir enerji türüdür. İki insanın zihni uyum içinde birlikte çalışırken her bir zihnin enerjisinin ruhsal birimleri bir çekim oluşturur. Bu da beyin gücünün ruhsal yanını oluşturur. Beyin gücü prensibi ya da daha çok onun ekonomik özelliğine ilk kez 50 yıl önce Andreev Karnisch dikkatimi çekmişti. Bu prensibin keşfi hayattaki iş seçiminden sorumludur. Karni için beyin gücü grubu, çelik üretip satmak amacıyla etrafını kuşattığı neredeyse 50 kişilik bir ekipten oluşuyordu. Bütün servetini, beyin gücü grubunu yoluyla elde ettiği güce bağlıyor kendisi. Büyük servet kazanan herhangi bir insanın ve orta derecede servet kazanan birçoğunun hayat hikayelerini inceleyin. Göreceksiniz ki bilinçli ya da bilinçsiz olarak her biri beyin gücü prensibini uygulamıştır. Büyük bir güç başka hiçbir prensiple elde edilemez. İnsan beyni elektrik pili ile karşılaştırılabilir. Bir grup pilin tek bir pilden daha fazla enerji ortaya çıkaracağı bilinen bir gerçektir. Ayrıca bir tek pilin içinde barındırdığı hücre sayısı kapasitesine göre enerji çıkaracağı da bilinmektedir. Beyin de aynı şekilde çalışır. Bu durum bazı beyinlerin diğerlerinden daha etkin olması gerçeğini açıklar ve bu da anlamlı bir ifadeyi beraberinde getirir. Uyum içinde koordine olan ya da bağlanan bir grup beynin tıpkı bir grup pilin tek bir pilden daha fazla enerji açığa çıkardığı gibi. Bu benzetme ile beyin gücü prensibinin kendilerini diğer insanların beyinleriyle kuşatanların sahip oldukları gücün sırrını içerdiği hemen anlaşılacaktır. Beyin gücü prensibinin anlaşılmasına yönelik bir başka ifade de şudur. Bir grup, beyin uyum içinde koordine olup birlikte çalıştığında, bu birliktelikte yaratılan artmış enerji gruptaki herkes tarafından kullanılmaya hazır olacaktır. Henry Ford'un, iş hayatında yoksulluk, okuma-yazma-bilmeme ve cehalet gibi engellerle başladığı bilinen bir gerçektir. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde Henry Ford'un bu üç engeli açtığı ve 25 yıl içinde Amerika'nın en zengin adamlarından biri olduğu da aynı derecede bilinen başka bir gerçektir. Bu gerçeği Henry Ford'un en hızlı adımlarının onun Thomas Edison'un arkadaşı olduğu döneme rastladığı gerçeğiyle bağdaştırırım. O zaman bir insanın zihninin diğerinin başarısında ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Bir adım daha öteye gidip Henry Ford'un en büyük başarılarının her biri büyük beyin kapasitesine sahipti. Tanıştıktan sonra meydana geldiği gerçeğin düşündüğünüzde, gücün, zihinlerin dostça ittifakıyla oluşturulabileceğine dair daha fazla kanıt gelmiş olacak elinize. İnsan, anlayış ve uyum ruhu içinde birlikte olduğu kişilerin yapısını, alışkanlıkların ve düşünce gücünü alır. Edison, Firestone, Brooks ve Burbank'le olan arkadaşlıklarıyla Ford, kendi beyin gücüne bu dört adamın zeka, deneyim, bilgi ve ruhsal gücünü de katmıştır. Üstelik beyin gücü prensibini bu kitapta anlatılan prensipler yoluyla kendine mal edip kullanmıştır. Bu prensip size de açıktır. Mahatma Gandhi'den daha önce söz ettik. Muhteşem gücünü elde ettiği yöntemi bir inceleyelim. Bu yöntem birkaç sözcükle açıklanabilir. 200 milyonun üzerinde... İnsanın belirli bir amaç uğruna ruh ve beden olarak uyum halinde bir araya getirerek bu gücü ulaştı. Kısacası Gandhi bir mucize başardı. Çünkü 200 milyonun üzerinde insanın zorla değil, uyum halinde işbirliğine ikna edilmesi bir mucizedir. Eğer bunun bir mucize olduğundan şüpheniz varsa iki insanı bir süre boyunca işbirliğine ikna etmeye çalışın. Bir işletmeyi yöneten herkes çalışanlarının uyum içinde çalışmalarını sağlamanın ne kadar zor olduğunu bilir. Gücün elde edilebileceği belli başlı kaynakların başında gördüğünüz gibi sonsuz akıl gelmektedir. İki veya daha fazla insan belirli bir hedef uğruna uyum haline çalıştıklarında bu işbirliği sayesinde kendilerini sonsuz akılın evrensel deposundan doğrudan güç alabilecek bir konuma yerleştirmiş olurlar. Bu büyük güç kaynaklarının en büyüğüdür. Dahilerin ve büyük liderlerin bu gerçeği bilsinler ya da bilmesinler başvurdukları yer orasıdır. Gücün elde edilmesi için gerekli bilginin alınabileceği diğer iki kaynak insanın beş duysundan daha fazla güvenilir değildir. Duygulara her zaman güvenilmez. Daha sonra gelen bölümlerde sonsuz akılla en kolay bağlantı kurma yöntemlerini yeterli bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kitapta tanımlanan hiçbir temel prensip insanların dini alışkanlıklarına doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale etmeye niyetli şeklinde yorumlanamaz. Bu kitap okuyucunun Para arzusunu fiziksel eşlerine nasıl dönüştüreceğini göstermeyle sınırlandırılmıştır. Okuyun, düşünün ve okurken meditasyon yapın. Kısa süre sonra bütün konu açığa çıkacak ve siz onu bir bütün olarak göreceksiniz. Şu anda tek tek bölümlerin ayrıntılarını görüyorsunuz. Para utangaç ve kaçıcıdır. Elde edilmesi gerekir. Paranın elde edilmesinde başarılı olmak için bu güç, inanç, arzu ve kararlılıkta birleştirilmeli, bir plana uygulanmalı ve o plan eyleme geçirilmelidir. Para, çok para olarak bilinen miktarlarda geldiğinde onu kazanan kişiye suyun tepeden aşağı akışı gibi hızla gelir. Burada bir nehrin akışına benzetilebilecek olan görünmeyen büyük bir güç akışı söz konusudur. Büyük zenginliklere ulaşmış olan her insan hayatın bu akışını fark eder, insanın düşünce sürecini oluşturur, düşüncenin olumlu duygularını akıntının insanı servete götüren tarafıdır. Olumsuz duygular insanı yoksulluğa götüren taraftır. Bu kitabı servet kazanmak amacıyla okuyan kişiler için büyük önem taşıyan bir görüştür bu. Eğer akıntının yoksulluğa götüren tarafındaysanız kendinizi akıntının diğer tarafını taşımanıza yardım edecek bir kürek işlevi de görebilir. Size yalnızca uygulama ve kullanım yoluyla hizmet edebilir. Sadece okumanın ve Öyle ya da böyle bir yargıda bulunmanın sizin için bir faydası olmayacaktır. Yoksulluk ve zenginlik sıklıkla yer değiştirir. Zenginlik, yoksulluğun yerini aldığında bu değişiklik genelde iyi düşünülmüş ve dikkatle uygulanmış planlarla sağlanmıştır. Yoksulluk için plana gerek yoktur. Kimsenin ona yardım etmesine ihtiyacı yoktur. Çünkü cesur ve acımasızdır. Zenginlik ise utangaç ve çekingendir. Bir şeyin onu çekmesi gerekmektedir. Kişisel ve iş başarısına Andrev Karnic'in en büyük katkısı beyin gücü istediğiniz gibi kullanmak üzere sizindir. Hayat boyu sürecek güce giden yol olarak düzenlenmiş ve yönlendirilmiş bilginin kullanımı için başlıca yol budur. İnsan zihni bir enerji şeklidir. İki ya da daha fazla zihin uyum halinde çalıştığında Büyük bir enerji bankası ve beyin gücüne benzetilebilen, gözle görülmeyen üçüncü bir güç oluştururlar. Zengin olmak için plan yapmak ve organize olmak gereklidir. Yoksul kalmak çok kolaydır. Yoksulluk için plana gerek yoktur. Üç belli başlığı zihin gücü kaynağı size yardımcı olmaya hazırdır. Nasıl kullanılacağını bilenler şu anda sizin bildiğiniz gibi her zaman kullanabilirler. Mutluluk yapmakla bulunur, sadece sahip olmakla değil. Sonsuz akılla bağlantı noktası Bilinçaltı, beş duyu yoluyla birleşince ulaşan her türlü düşünce dalgasını sınıflandırıp, kaydedildiği ve düşüncelerin bir dosya dolabında depolanan bilgiler gibi geri çağırılabildiği bir alandır. Bilinçaltı duyguları ve düşünceleri yapılarına bakmazsızın alıp dosyalar. Fiziksel eşdeğerine dönüştürmeyi arzu ettiğiniz her türlü plan, düşünce ya da amacı bilinçaltınıza yerleştirebilirsiniz. Bilinçaltı, inanç gibi heyecansal duygularla birleşen egemen arzular üzerinde çalışmaya öncelik tanır. Bunu ile ilgili bölümde verilen talimatlarla bağlantılı olarak düşünün. O zaman ifade edilen düşüncenin önemini anlayacaksınız. Bilinçaltı, gece gündüz durmaksızın çalışır. Bilinçaltı, kişinin arzusunu fiziksel eşdeğerine çevirecek gücü insan tarafından bilinmeyen bir yöntemle sonsuz akıldan alır. Bu sonuca ulaşmak için her zaman en pratik aracı kullanır. Bilinçaltınızı tamamen kontrol edemezsiniz. Ama somut şekle dönüştürmek istediğiniz her türlü planı, arzuyu ya da amacı ona gönderebilirsiniz. Kendi kendine telkin bölümünde bilinçaltının kullanılmasıyla ilgili talimatları tekrar okuyun. Bilinçaltı insanın sınırlı zeka sonsuz akıl arasındaki bağ olduğuna dair inancı destekleyecek pek çok kanıt bulunmaktadır. Bilinçaltı, sonsuz akılın gücünü kullanan bir araçtır. Tek başına zihinsel dürtülerin ruhsal eşitlerine dönüştürüldükleri gizli süreci de içerir. Duayı, duaya cevap verebilen kaynağı ileten bir aracıdır. Bilinçaltı ile bağlantılı yaratıcı, gücün imkanları çok etkileyicidir ve ölçülmeleri mümkün değildir. Bu hayranlık uyandıran güç, insana ilham verir. Bilinçaltının varlığının ve gücünün bu kadar az insanın tarafından bilinmesi gerçekten üzücüdür. Bilinçaltının varlığını bir gerçek olarak kabul ettikten ve arzularınızı fiziksel ya da parasal eşlerine dönüştürmekte bir aracı olarak imkanlarını anladıktan sonra arzu bölümünde verilen talimatları tamamen anlayacaksınız. Ayrıca neden size durmadan arzunuzu açık hale getirmeniz, ve yazmanız tavsiyesinde bulunduğunu da anlayacaksınız. Bulunulduğunu da anlayacaksınız. Talimatları yerine getirmedeki kararlılığın gerçekliği de daha açık hale gelecek. 13 prensip, bilinçaltına ulaşıp onu etkileme yeteneğini kazandığınız uyaranlardır. Bunu ilk denemede başaramazsanız cesaretiniz kırılmasın. Kimse ilk denemede başaramaz. Yalnızca inanç bölümünde verilen talimatlar doğrultusunda alışkanlık yoluyla yönlendirebileceğini unutmayın. İnanç konusunda ustalaşacak zamanınız olmadı henüz. Sabırlı olun, kararlı olun, inanç ve kendi kendine telkin bölümlerinde birçok ifade bilinçaltımızın yararına tekrar edilecektir. Siz onu etkileseniz de, etkilemeseniz de bilinçaltınızın kendi iradesiyle çalıştığını unutmayın. Bu ifade doğal olarak siz bu dürtüler üzerinde kontrol sahibi olup, bilinçaltınıza daha arzu edilir besinler vermezseniz, korku ve yoksulluk gibi bütün olumsuz düşüncelerinizin bilinçaltınız için birer uyaran olacağını anlamına gelmektedir. Bilinçaltı boş kalmayacaktır. Eğer ona planlar göndermezseniz, ihmalinizin sonucu olarak bilinçaltına ulaşan düşüncelerle beslenecektir. Olumlu ve olumsuz düşünce dalgalarının dört kaynaktan Sürekli olarak bilinçaltınıza ulaştığını zaten açıklamıştık. Şu an için bilinçaltınıza sizin haberiniz olmadan ulaşan her tür düşünce dalgaları ortasında günlük olarak yaşadığınızı hatırlamanız yeterlidir. Bu dürtülerin bazıları olumsuz, bazıları olumludur. Şimdi olumsuz dürtüleri dışarıda bırakıp bilinçaltımızı olumlu dürtülerle etkilememiz gerekiyor. Bunu başardığınızda bilinçaltınıza ulaşan kapının kilidini açan anahtara sahip olacaksınız. Üstelik bu kapıyı öylesine kontrol edebileceksiniz ki arzu edilemeyen hiçbir düşünce bilinçaltınızı etkilemeyecek. İnsanın yarattığı her şey düşünce dalgası şeklinde başlar. İnsan önce düşüncesinde meydana getiremediği hiçbir şeyi yaratamaz. Hayal gücünün yardımıyla düşünce dalgaları plana dökülebilir. Hayal gücü kontrol altındayken kişiyi seçtiği işte başarıya götüren plan ya da amaçların yaratılmasında kullanılabilir. Fiziksel eşlerine dönüşmesi istenen ve bilinçli olarak bilinçaltına gönderilen bütün düşüncelerin hayal edilmesi ve inançla karışması gerekmektedir. İnancın bilinçaltına sunulan amaç ya da plana karışması belki yalnızca hayal gücüyle yapılabilir. Bu ifadelerden kolayca anlayabilirsiniz ki bilinçaltının bilinçli kullanımı bütün prensiplerin aynı anda uygulanmasını gerektirir. Bilinçaltı, duygu ya da heyecanla karışan düşünce dalgalarının etkilerine zihin yalnızca mantık bölümünden kaynaklanan düşüncelere göre olduğundan daha hassastır. Aslında bilinçaltı üzerinde yalnızca duygusallaştırılmış düşüncelerin harekete geçirici etki yaptığına ilişkin kuramı destekleyecek bir yığın kanıt bulunmaktadır. Heyecan ya da duyguların insanın çoğunu yönettiği bilinen bir gerçektir. Eğer bilinçaltının duygularla karışmış düşüncelere daha çabuk tepki verdiği ve ondan kolayca etkilendiği doğruysa daha önemli heyecanların tanınması gereklidir. Başlıca 7 olumlu ve 7 olumsuz heyecan vardır. Olumsuz olanlar düşünce dürtülerine kapılıp bilinçaltına girerler. Olumlu olanlar ise kendi kendine telkin yoluyla kişinin bilinçaltına göndermeyi istediği düşünce dürtülerine katılmaları gerekmektedir. Parasal eşlerine dönüşmesini istediğiniz arzunuzu Sunmak için bilinçaltınızın iç denetleyicisini etkilemeye ve kontrol etmeye hazırlanıyorsunuz. Bu nedenle iç dinleyeceği yaklaşım yöntemini anlamak çok önemlidir. Bilinçaltının dilini konuşmalısınız. Yoksa çağrınıza önem vermeyecektir. Bilinçaltı en iyi heyecan ya da duygu dilinden anlar. Burada belli başlı 7 olumlu ve olumsuz heyecanı tarif edeceğiz. Böylece bilinçaltınıza talimat verirken olumluları vurgular, olumsuzlardan kaçınırsınız. Arzu, inanç, aşk, coşku, umut, başka olumlu heyecanlar da vardır. Fakat bunlar en güçlüleri ve yaratıcı çabada en fazla kullanılanlardır. Bu yedi heyecana hakim olun. Yalnızca kullanılarak hakim olunabilirler. O zaman ihtiyaç duyduğunuz diğer olumlu heyecanlar emrinizde olacaklardır. Bu bağlamda zihninizi olumlu heyecanlara doldurarak para bilinci geliştirmenize yardımcı olmayı hedefleyen bir kitabı okumakta olduğunuzu unutmayın. Kaçılması gereken 7 temel olumsuz duygu Korku, kıskançlık, nefret, intikam, aşk özlülük, batıl inanç, öfke Olumlu ve olumsuz heyecanlar zihni aynı anda işgal edemez. Biri ya da diğeri baskın olmalıdır. Olumlu heyecanın zihninde baskın etkiyi yapmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Burada alışkanlık kanunu yardımınıza gelecektir. Olumlu heyecanları kullanıp uygulama alışkanlığını oluşturun. Sonunda zihninize öylesine egemen olacaklar ki olumsuz düşünceler giremeyecek. Yalnızca bu talimatları harfiyen ve sürekli olarak uygulayarak bilinçaltımızın kontrolünü kazanabilirsiniz. Zihninizdeki tek bir olumsuz düşüncenin varlığı bilinçaltınızdan gelen bütün yapıcı, yardım değişikliklerini yok etmeye yeterlidir. Eğer gözlemci bir kişiyseniz, çoğu insanın başka bir şeyden başka her şey başarısız olduktan sonra doğaya yöneldiklerini görmüşsünüzdür. Ve insanlar duaya başka her şey başarısız olduktan sonra başvurduğu için korku ve şüpheyle dua ederler. Ki bunlar da bilinçaltının dikkate alıp sonsuz akıla gönderdiği olumsuz titreşimlerdir. Aynı şekilde sonsuz akılın alıp üzerinde harekete geçirdiği düşünce de bu olacaktır. Eğer bir şey için dua ederken korku duyuyorsanız istediğiniz şey gerçekleşmeyebilir ya da sonsuz akıl doğanıza göre harekete geçmez. Eğer dua ettiğiniz şeyi elde etmeyip deneyimi yaşadıysanız, hafızanızı yoklayıp dua ettiğiniz sıradaki zihinsel durumunuzu hatırlamaya çalışın. O zaman burada ifade edilen teoremin sadece bir teori olmadığını anlayacaksınız. Sonsuz akılla kurduğunuz iletişim yöntemi radyonun ses titreşimiyle yayın yapmasına çok benzer. Eğer radyonun çalışma prensibini biliyorsanız, şüphesiz sesin insan kulağının algı algılayamayacağı titreşim türüne düşünülmeden ile iletilmeyeceğini de biliyorsunuzdur. Radyo gönderme istasyonları insan seslerini toplar ve titreşimi milyonlarca kez güçlendirerek değiştirir. Ancak bu şekilde ses enerjisi boşluk yoluyla iletilebilir. Bu dönüşüm gerçekleştikten sonra başlangıçta ses titreşimi şeklinde olan enerji radyo alıcılarıyla taşınır ve bu alıcılar seslerin taşınabilmesi için enerjiyi başlangıçtaki titreşim türüne geri çevirir. Bilinçaltı, kişinin dualarını sonsuz akılın tanıyacağı şekilde çeviren bir aracıdır. Mesajı sunar ve doğanın hedefini elde etmek için belirli bir plan ya da fikir şeklinde cevap getirir. Bu prensibi anladığınızda, dua kitabından okunan sözcüklerin insanla sonsuz akıl arasındaki iletişim aracı olarak hizmet edemediğini ve etmeyeceğini de kavrayacaksınız. Akılda tutulması gereken notlar. Bilinçaltınız rastgele düşünceleri, yenilgi düşünceleri ya da başarı ve zenginlik düşünceleriyle beslenebilir. 7 önemli olumsuz heyecanı tanıyın ve zihninizde kök salmalarına izin vermeyin. Aynı zamanda olumlu heyecanlarınızı tanıyıp kontrol altına alın. Aklınızın ötesinde yer alan sonsuz akılla iletişiminizde zihniniz bir radyo gibi ayarlanıp sinyal alır ve gönderir. Bütün evrenin enerjisi, Dualarınızın yanıtlanmasına yardımcı olabilir. Kudretli bilinçaltınızı kullanmak için gün be gün gücünüzü topluyorsunuz. Kısa süre içinde her plan ve her işin arkasında bulunan birinci dörtlükleri kontrol edebilirsiniz. Düşün ve zengin ol. 10. bölüm. 40 yıldan uzun bir süre önce Doktor Alexander Graham Bell ve Doktor Elmer Gates'le birlikte çalışırken insan beyninin düşünce titreşimi için hem yayıncı hem de alıcı istasyon olduğunu gözlemledim. Radyo yayını prensibiyle aynı şekilde insan beyni diğer insanların beyinleri tarafından gönderilen düşünce titreşimlerini alma yeteneğine sahiptir. Bir önceki paragraftaki ifadeyle bağlantılı olarak yaratıcı hayal gücünün tanımını hayal gücü bölümünde anlatıldığı şekliyle karşılaştırın ve düşünün. Yaratıcı hayal gücü beynin diğer beyinler tarafından gönderilen düşünceleri alan alıcısıdır. Kişinin birinci ya da mantıyla düşünce uyarını aldığı dört kaynak arasındaki iletişim aracıdır. Uyarıldığında ya da yüksek titreşim düzeyine çıkarıldığında zihin, dış kaynaklardan kendisine ulaşan düşüncelere karşı daha alıcı hale gelir. Bu güçlendirme şekli olumlu ya da olumsuz heyecanlar sayesinde gerçekleşir. Duygular yoluyla düşünce titreşimleri güçlendirilir. Bilinçaltı beynin düşünce titreşimlerinin yayınlandığı gönderme istasyonudur. Yaratıcı hayal gücü ise düşünce enerjilerini alan alıcı aygıttır. Bilinçaltının önemli etkenleri ve zihinsel yayın makinesinin gönderici ya da alıcı aygıtlarını oluşturan yaratıcı hayal gücü becerisiyle birlikte yayın istasyonunuzu çalıştıracak aracı olan kendi kendine telkin prensibini de düşünün. Kendi kendine telkin bölümünde verilen talimatlar aracılığıyla arzunuzu parasal eşlerine dönüştürme yöntemi konusunda bilgilendirilmiştiniz. Zihinsel yayın istasyonunun çalışması nispeten basit bir işlemdir. Aklınızda tutmanız ve yayın istasyonunuzu kullanmak istediğinizde uygulamanız gereken 3 prensip vardır. Bilinçaltı, yaratıcı hayal gücü ve kendi kendine telkin. Bu 3 prensibi harekete geçirdiğiniz uyaran tanımlanmıştır ve işlem arzuyla başlamaktadır. Göremediğiniz büyük güçler geçen çağlar boyunca insan fiziksel duygularına çok fazla dayanmış ve bilgisini görebildiği, dokunabildiği ve ölçebildiği fiziksel şeylerle sınırlamıştır. Artık bütün çağlar içinde en muhteşem olanına giriyoruz. Bize dünyanın elle tutulamayan, güçleri hakkında bir şeyler üretecek bir çağ. Belki bu çağı yaşarken, diğer benliğin aynaya baktığımızda gördüğümüz fiziksel benlikten daha güçlü olduğunu göreceğiz. İnsan bazen görünmeyen şeyleri, Beş duyu yoluyla algılanamayan şeyler ciddi almadan konuşur. Bu konuları duyduğunuzda her birimizin elle tutulamayan güçler tarafından yönetildiğimizi unutmamalıyız. Bütün insanlık, gözle görülemeyen, elle tutulamayan güçleri ilk bakışta anlayamaz ve kabul edemez. İnsan, bu küçük dünyanın uzayda asılı kalmasını sağlayan ve insanların üzerinden düşmesini önleyen yer çekiminin gözle görünmeyen gücünü kontrol etmek bir yana onu anlamakta bile zorluk çeker. İnsanoğlu, şimşek çakmasıyla gelen gözle görünmeyen gücün hizmetindedir ve elektriğin gözle görünmeyen varlığı karşısında da aynı şekilde çaresizdir. Birçoğumuz, elektriğin ne olduğunu ve nereden geldiği konusunda bilgisiziz. İnsanoğlunun gözle görünmeyen şeyler konusundaki cehaleti bunlarla sınırlı değildir. Yeryüzünün toprakları arasında bürünmüş olan, Gözle görünmeyen gücü ve zekayı, ona verdiği her lokmayı, giydiği her kıyafeti, cebinde taşıdığı her kuruşunu veren gücü anlayamaz. Beynin dramatik hikayesi, son olarak ama aynı derecede önem taşıyan bir konudan söz edeceğiz. Bütün kültür eğitimine rağmen, insan, gözle görünmeyen en büyüğü olan düşüncenin, gözle görünmeyen gücünü çok az anlamakta, hatta bazen hiç anlamamaktadır. Fiziksel beyin ve düşünce gücünün, maddi eşlerine dönüştüğü karmaşık mekanizması ile ilgili çok az şey bilir. Ama artık bu konuda aydınlanma sağlayacak olan bir çağa girmektedir. Bilim adamları, dikkatlerini beyin adı verilen bu muhteşem varlığın incelenmesinde çevirmeye başlamışlardır. Ve onlar, henüz çalışmalarının anaokulu evresindeyken, insan beyninin merkez santralinin beyin hücrelerini birbirine bağlayan hat sayısının 15 milyon sıfırın takip ettiği bir rakamına eşit olduğunu anlayacak kadar çok şeyi açığa çıkarmışlardır. Rakam o kadar büyüktür ki diyor Chicago Üniversitesi'nden Doktor Judson Henrik, yüz milyonlarca ışık yılı uğraşan astronomik rakamlar buna kıyasla önemsiz hale gelmektedir. İnsanın beyin kabuğunda 10 milyarla 14 milyar arasında sinir hücresinin bulunduğu saptanmıştır. Ve biz bunların belirli kalıplar halinde düzenlendiğini biliyoruz. Bu düzenlemeler gelişi güzel değildir. Belirli bir düzen içindedir. Yakın dönemde geliştirilen Elektrofizyoloji yöntemleri mikroelektrotlarda çok kesin bir şekilde yerleştirilmiş güceler ya da liflerden hareket akımı çeker ve bunları radyo tüpüyle yükseltir ve 1 voltun milyonda ne kadar potansiyel farkları kaydeder. Böylesi karmaşık bir ağzın yalnızca bedenin gelişimi ve bakımına yönelik fiziksel işlevleri sürdürme amacıyla var olduğunu düşünmek mümkün değildir. Bir kişinin değeriyle iletişim kurmasını mümkün kılan milyarlarca beyin hücresini veren sistemin diğer göze görünmeyen güçlerle iletişim kurma amaçlarına vermiş olması düşünülemez mi? New York Times yayınladığı bir makalede fiziksel fenomenler alanında en az bir büyük üniversitenin ve zeki bir araştırmacının örgütlü bir araştırma yürüttüğünü, bu ve sonraki bölümde anlatılanlara benzer sonuçlar elde ettiğini ifade etmektedir. Telepati nedir? Bir ay önce bu sayfada Duke Üniversitesi'nden Profesör Ryan ve arkadaşları tarafından telepati ve zihin okumanın varlığını saplamak amacıyla yapılan yüz binlerce testten elde edilen dikkate değer sonuçları yayınlamıştık. Bu sonuçlar Harpy Magazines'te ilk iki makalede yayınlandı. Yeni yayınlanan ikinci yazıda yazar Wright, bu duygu ötesi algılama türünün yapısıyla ilgili olarak şimdiye kadar öğrenilenleri ya da öğrenilenlerden elde edilen mantıklı sonuçları özetlemeye çalışmaktadır. Terapeti ve zihin okumanın gerçek varlığı bazı bilim adamlarına göre rayının deneyleri sonucunda oldukça muhtemel görünüyor. Sezgisi güçlü çeşitli kişilerden özel bir destekteki kağıtlara bakmadan bilmelerini isteniyor. Çok sayıda kadın ve erkek sadece tesadüfe ya da şansa bağlı olamayacak kadar çok sayıda karşı doğru olarak biliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Var olduğunu sayarsak sahip oldukları güç duygulara dayanmıyor. Deneyler aynı oda içinde olduğu gibi birkaç kilometre öteden de yapılıyor. Wright'ın görüşüne göre bu gerçekler terapeti ya da zihin okumayı fiziksel radyasyon teorisinin açıklama çabalarını da yok ediyor. Yayılan enerjinin bilinen bütün şekilleri mesafe attıkça azalmaktadır. Terapeti ve zihin okuma ise azalmıyor. Ancak diğer zihinsel güçlerimizin olduğu gibi bunlar da fiziksel nedenlerle değişiklik gösteriyorlar. Bu felsefenin her öğrencisi buna benzer bir planı uygulayarak giriş bölümünde kısaca tanıtılan karniş formülüne sahip olabilir. Eğer bunun sizin için şu anda bir anlamı yoksa bu sayfayı işaretleyip son bölümü bitirdikten sonra tekrar okuyun. Akılda tutulması gereken noktalar 3 basit prensip sizin düşünce ve başarma gücünüzü birleştirir. Elle tutulamayan, tüm önemli şeyler hakkındaki bu yeni anlayışta birçok insan tarafından inkar edilebilen bir gücü elde edebilirsiniz. Zihnin, bilimin garip keşifleri, artık sizin kendinizi geliştirmeniz için pratik bir araç haline gelmiştir. Toplantı masasının anahtar sırrına hakim olabilirsiniz. 10 trilyon minik hizmetkar beyninizin hücreleri, düşünce, hayal gücü ve istek kalıpları oluşturur. Zihniniz maddi zenginliğe yönelik her türlü bilgiyi toplayabilir. Çoğu insan zengin olmak ister ama çok azı zenginliğe ulaşmak için belirli bir plan ve ateşleyici bir arzu geliştirir. 13. Prensip Altıncı hisse olarak bilinmektedir. Burada sonsuz akıl kişinin çabası ya da talebi olmaksızın kendi isteğiyle iletişime girmektedir. Bu prensip söz konusu felsefenin doruk noktasıdır. Önce diğer 12 prensibin iyice öğrenilmesinden sonra anlaşılır, özümsenir ve uygulanır. Altıncı his, birincil altının yaratıcı ayan gücü olarak bilinen kısmıdır. Ayrıca fikirlerin, planların ve düşüncelerin zihne ulaştığı alıcı olarak da bilinir. Altıncı his Tanımlamalara meydan okumaktadır. Bu felsefenin diğer prensiplerine hakim olamayan bir kişiye anlatılamaz. Çünkü böyle bir kişinin altıncı hissi karşılaştırabileceği bir bilgisi ya da deneyimi yoktur. Altıncı hissin anlaşılması yalnızca zihin gelişimi yoluyla meditasyon yaparak sağlanabilir. Kitapta anlatılan prensipleri iyice öğrendikten sonra başka bir zamanda size inanılmaz gelebilecek olan bir ifadenin gerçekliğini kabul etmeye hazır hale gelirsiniz. Bu gerçek şudur. Altıncı hissin yardımıyla gelmekte olan tehlikeler konusunda onlardan kaçınabilmek için tam zamanda uyarılacaksınız ve fırsatları yakalayabilmenin tam zamanını bileceksiniz. Altıncı hissin yardımıyla size bilgelik tapınağının kapıları her an açıp tutulacak. Koruyucu bir melek yardımınıza koşacaktır. İlham ve ön sezi artık yanınızdan geçip gitmeyecek. Artık yaratıcı hayal gücünüz altıncı hisseniz aracılığıyla sizi coşkuyla dolduracak. Yazar, Henry Ford ve diğer başarılı erkekleri görünmez danışman olmak üzere seçti. Siz de hedeflerinize tıpkı onun yaptığı gibi aynı çaşırtıcı yöntemle ulaşabilirsiniz. Artık bütün zamanların tüm başarılı insanların yararlandığı bilinmeyen bir şeyle bağlantıya girdiniz. Bu şey sanat, bilim ve her türlü iş alanında hala görünürde mucizeler yaratmaktadır. Kendinizi olumsuz etkilere karşı koruyun. Kendi ürettiğiniz ya da çevrenizdeki olumsuz insanların faaliyetlerinin sonucu olan olumsuz etkilerden kendinizi korumak için irade gücünüz olduğunu kabul edin. Ve bunu zihninizde bu etkilere karşı bir bağışıklık duvarı öğrenerek kullanın. Ve içlerinde en önemlisi budur. Eğer kendimi olduğum gibi görme cesaretim olsaydı neyimin yanlış olduğunu bulur ve onu düzeltirdim. O zaman hatalarımdan yararlanma fırsatı bulur ve diğerleriyle olan deneyimlerimden bir şeyler öğrenebilirdim. Başarısızlığı açıklamak için mazeret bulmak herkes için bir eğlencedir. İnsan ırkı kadar eskidir ve başarı için çok tehlikelidir. İnsanlar neden mazeretlerine sıkı sıkı yapışırlar? Cevap açıktır. Mazeretlerini savunurlar. Çünkü onları kendileri yaratır. İnsan mazereti kendi hayal gücünün ürünüdür. Kendi buluşunu savunması insanın doğası gereğidir. Mazeretler bulmak, kökleri derine uzanan bir alışkanlıktır. Alışkanlıkların bırakılması zordur. Özellikle yaptığımız bir şey haklı gösteriyorsa. Plato, birinci ve en iyi zafer, insanın benliğini fethetmesidir. Benliğin insanı fethetmesi, utanç verici ve en kötüsüdür. Dediğinde aklında bu vardı. Başka bir filozof, diğer insanlarda gördüğüm çirkinliklerin kendi yapımın bir yansıması olduğunu keşfetmek benim için çok şaşırtıcı oldu derken aklında yine aynı düşünceler vardı. İnsanların neden zayıflıklarını örtmek için mazeretler uydurarak kendilerini kandırmakta bu kadar çok zaman harcadıkları benim için hep merak konusu olmuştur. Oysa bu kadar zaman zayıflığın iyileştirilmesi için yeterli olur ve mazeret aramaya gerek kalmazdı. Size şunu hatırlatmak istiyorum. Hayat bir santranç tahtasıdır. Ve karşınızdaki rakibiniz zamandır. Eğer harekete geçmeden önce Tereddüt eder ya da hemen harekete geçmeyi ihmal ederseniz tahtadaki piyonlarınız zaman tarafından alınacaktır. Kararsızlığa tahammül edemeyen bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Daha önce hayatın neden istediğiniz şeyi size vermediği konusunda mantıklı bir bahaneniz olabilirdi. Ancak bu bahane artık geçerli değil. Çünkü artık hayatın zenginliklerinde giden kapıyı açan asıl anahtar var elinizde. Bu anahtar elle tutulamaz ama çok güçlüdür. Belirli bir zenginlik şekli için zihninizde ateşleyici bir arzunun yaratılması ayrıcalıdır bu. Anahtarın kullanılmasıyla ilgili bir ceza yok. Ama eğer kullanmazsanız ödemeniz gereken bir bedel var. Bu bedel başarısızlıktır. Eğer anahtarı kullanırsanız çok büyük bir ödül var. Kendini fetheden ve istediği şeyi vermesi için ısrar eden herkese sundan tatmin ödüldür. Ödül çabanıza değer. Bir başlangıç yapıp ikna olacak mısınız? Eğer bir bağımız varsa, demişti Emerson, tanışacağız. Kapanışta bu düşünce ödünç alıp, eğer bir bağımız varsa bu sayfada tanışırdık demek istiyorum. Akılda tutulması gereken noktalar. Korkular ortaktır ve bazıları haklı gösterilebilir. Ama korku tohumunu büyüten kararsızlık ve şüpheden kurtulmadığınız takdirde bu tohumlar kök salıp siz farkında olmadan büyüyebilir. Kullandığınız mazeretler sizin hakkınızda çok şey söyler. Siz düşünüp zenginleştikçe size engel olacak hiçbir mazerete gereksiniminiz yoktur. Zenginliği parasal olarak ve paranız mutluluk, uzun bir hayat, eğlence, huzur bulmanıza yardımcı olsa da parayla ölçülemeyen şekillerde elde edebilirsiniz. Korkuyu yenip korkunun neden olduğunu bütün hastalıklardan kurtulduğunuzda en değerli hazine yani sağlıklı olmak sizindir. Hayatın en büyük hazineleri uzanıp onları almanız için sizi bekliyor. Korkusuz insan uzak ufuklarda başarılı olur.